Yani merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni soruların peşindeyiz ile karşınızdayız. Elbette her hafta olduğu gibi kıymetli İhsan Fazlıoğlu hocamızla birlikte. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. 22 cemaziye lahir Elahir 1444 Tarihimi de söylemiş olayım. <Gülüyor> Yer ile gök arasında bilimler. Aslında son birkaç aydır süren program matematiğinin bir üzerinden tekrar geçeceğiz zannediyorum. Daha somut. Daha somut örnekler vereceğiz. Daha somut örneklerle. Teknik neler oldu ve niye oldu daha çok. Evet. Teknik ayrıntılara girmeyeceğiz ama sebepleri üzerine duracağız. Eyvallah ben başlıkları görünce hocam şeyde... Hani biraz daha sebep-sonuç ilişkisi ve daha somut örneklerle hikaye nereden, nereye, nasıl devrildi. Evet, evet. Bugün, bu hafta Umu, daha... Öyle umuyorum. Bakalım. Ben de öyle heyecanlanmışım. Söz bizi nereye götürür? Vaktimiz yeter ise evet. elbette. Birkaç notum var hocam. Geçen hafta üç e, tane vefat, üç e, vefat e, ile ilgili size soru yöneltmiştim. Hem, e, rahmet olsun diyerek anmak için. E, bu hafta onları e, üç doğum gününe Çevirdim ama öncesinde çevirdim derken yani öyle zaten onlar sadece soruları ona göre soracaksın. Vefat da vardı ama hani evet. seçtiklerim evet. en azından Anladım. üç doğum günü ismi oldu. Ama öncesinde dediğim gibi hocam bir şeyimiz var. Tokat, Niksar'da sizin bir programınız olacak. Tokat'ta, günü. değil. Tokat'ta, merkezde. Bu yağı basan medisiz merkezde mi hocam? İki tane yağı basan medisiz var. Bir Tokat merkezde. Evet. Bir de Niksar'da. Bu tokat merkezde olan. Olan, evet. Evet. Ama o ikisini kuşatacak şekilde bir isim. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi siz de çok söylediniz bunu. Evet. Dostlarımız da belki biliyorlardır ama bundan bahsetmek istiyorum. Basan Medresesi'ne ilişkin de gene bir kısa da olsa parantez açın isterim. Anadolu, Onun... Anadolu'da kurulan ilk İslam Türk Yüksek Eğitim Kurumu. 12. yüzyılın hemen başlarında. Müfedat bağlamında matematik bilimler. Yani o dönemin şartlarında hemen hemen çeşitli konular okutuluyor ama bizim üzerine odaklandığım dönem ya da benim konuşmamın üzerine odaklanacağı dönem bir matematikçi astronom olan İbn-i Sartak'ın dönemi. Dolayısıyla tabii matematik bilimler üzerinden gideceğiz. Evet. Eyvallah. Şimdi Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin evet, işbirliğiyle ortaklaşa düzenlediği Yağbasan Medresesi İrfan Sohbetleri üst başlığında zannediyorum geleneğe dönüştürecekler ama ilk program. Evet e, devam edecek bir program bu. İlk olarak sağ olsunlar beni davet ettiler. E, ve orada e, evet. Niksar Medresesi'nde. Niksar Yağbasan. Yağbasan Medresesi'nde Hoca Olmak, İbni Sertak ve... Anadolu'da felsefe ve bilim evet. üst başlığında. Evet. Ee, İbni Sartak'ı da sizden öğrenmiş olduk. Sık sık tekrar evet. etmeniz dolayısıyla. Yeni bilgiler var tabii. Daha önce bununla ilgili bazı metinler yayınlamıştık ama son yapılan araştırmalar özellikle genç meslektaşlarımın yardımıyla son yeni bilgilere ulaştık. Onları da orada ilk defa paylaşacağız. Burada paylaşmıyorum. Eyvallah. Evet. 19 Ocak e, günü, e, perşembe günü olacak. Saati Tokat 7'den. ve evet. civarındaki dostlarımıza şimdiden duyurmuş evet. olalım. Önümüzdeki haftada inşallah hocam... Ve e... tebrik edelim tabii böyle bir faaliyeti. Bir şehirde valilik, belediye başkanlığı ve üniversitenin çok güzel bir örnek aslında. İş birliğinde. Burası değil mi? Tabii. Bu öncesi havuzunda... neydi hocam bu medresenin? Şu, an, şu anda müze orası zaten. Tokat Hasan medresesinde. Hasan Erdem var. E, bu işleri organizeden değerli dostumuz e, tarih meraklısı kardeşimiz e, büyüğümüz hatta ben o bu işleri organize ediyorlar. Valiliğin ve Belediye Başkanı yardımıyla orasını müze yaptılar. Ama Tokat şeyin e, Niksar'dakini de ileride belli yine bir kültür e, kurumuna dönüştürecekler diye düşünüyorum. Şu anda değil ama. İyi, evet. Biraz da böyledir hocam. Şeye yani dikkat gözlerin üzerine çekilmesi gerekiyor ki Evet. Bir yere dair bir hassasiyet Tabii bilgi, genişebilirsin. Bilgi bilinçle alakalı, bilgiyle alakalı. İkisi birlikte bir araya gelince ancak oluyor. Bilgi tek başına yetmiyor. Eğer bir amacınız, gayiniz yoksa. Ama bilgisiz de amaç insanı bir yere götürmüyor. İkisi Eyvallah. Bir, bir tarafıyla yani benim ıslarla bahsetmek istememdeki sebep oydu. Bir Nixar'daki medeseye dikkat çekilir. İki Anadolu'da çok var malumunuz. Evet. Atıl halde çürümeye, yok olmaya terk yani edilmiş. Yani koruyamayız. Çok çeşitli nedenlerle ama sembol değeri olan Kurumlarımız var, medreseler, hanlar, hamamlar. Yani bizim kimliğimizin bu topraklardaki bir tür tapu, tapu senedi gibi görebileceğimiz Hı. ve oradan kimlik değiştirebileceğimiz e, kurum, binaları, yapıları kurmak lazım. Eyvallah. Mekanla girdiğimiz irtibatın ifadeleri onlar ee, O dönemin şartlarındaki. Bu da mekanla kurduğumuz irtibatı e, hafızaya katkı sağlayacak şekilde tabii. planlamak ne ya, fayda sağlar? Kimliğimizi üretiriz sürekli, canlı tutarız tabii devam etmemize. Evet. Eyvallah hocam. 19 Ocak söylemiş olduğum üç tane doğum günü anmamız var. Yüzündür cihanı münevver eden müftesi ve bestesi de dede e, efendim dede efendim? efendinin. Aa. Onun evi ni çok güzel bir restorasyonla yaptılar. şey yaptılar. Malumunuz doğum günüymüş hocam. 245 yaşında. 9 Ocak olacak idi. Yaşamış yaşıyor. Olsaydı. Niye? Yaşıyor işte. Konuşuyoruz yani hala. Yaşıyor dolaşıyor. der misiniz? Tabii. Şahsi manevisi aramızda dolaşıyor derler eskiler ya. O anlamsal kişiliği. Yok bunu tabii şey anlamında söylüyorum. Türkiye'deki mevcut kültürel e, atmosferi ve ortamı da göz önünde bulundurarak. Dede yine, Efendi yine, hala yaşıyor. Yine Dede Efendi diğer tarih, tarihi büyüklerimize göre daha e, canlı dua almış herhalde ki daha canlı tabii. Çünkü klasik Türk e, musikisinin e, en büyük temsilcisi olması hasebiyle e, önemli bir yeri var. Yani birinci sınıf bir sanatçı. Eyvallah. Bir tarafıyla tabii büyük isimlerle ilgili bilmiyorum sağlıklı bir şey midir hocam onu da sormuş olayım size. E, yetiştirdiği öğrencilere bakarak da büyüklüğüne dair bir e, Tek anlam, bir ölçü değil. Tek bir ölçü, tek bir değil, ölçü değil. Kuvvetli bir ölçü. Öyle zaten. önemli isimler var ki hiçbir öğrencisi yok. Hmm. E, mizacı gereği ya da şartları gereği yetiştirememiş ama eserleriyle büyük. Eserleri üzerinden öğrencileri olmuş. O da öğrenci. Bu da bir, tam ama yani yüz yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra. böyle insanlar vardır ki çok iyi eser veremezler. E, ifade kabiliyetleri zayıftır ama yetiştirdikleri öğrencilerle çok etkili olurlar. Öğrencilerinden e, daha var. büyük. Tabii. Öyle isimler vardır ki ikisini birlikte mezdederler. Hem diyelim ki... E, çok büyük öğrencileri vardır. Tarihte kendisini devam ettiren hem doğrudan öğrencileri hem dolaylı öğrencileri hem de çok önemli eserler yazmışlardır. E, hepsini bulabiliriz tarihte. Dedi hmm. Efendi hem eserleriyle hem öğrencileriyle. Büyük bir, tabii, tabii. Ee, bir araya isim onun dediği şey hocam. Yüzündür cihanı münevver eden sesidir, e, yaptıklarıdır diyeyim. Evet. Rahmet olsun. Amin. E, diğer ismim Ömer Ferit Kam. Evet Ömer Ferit Kam... E, 10 Ocak'ta 159 yaşında. Evet, o da tabii Ocak. son dönemin önemli entelektüellerinden, e, felsefe, düşünce, tarihi yazarlarından. Bir de Vahdet-i Vücut, e, evet. İrfan Geleneği'nin e, son dönem temsilcilerinden. Önemli bir isim o da. Üst düzey büyük bir hoca. 33 üniversite reformuyla üniversiteden atılanlar ha. E, ha. arasında. E, Türkiye'nin yaşadığı yaşadıklarına dair... E, hafızamızdan çıkmaması üzere bu tarz şeyleri sanki bir not olarak kenarda hatırlama yani böyle üst düzey bir hoca... Ferit, Ferit Kam da tabii Çağdaş Türk Düşüncesi çalışmalarında dikkate alınan bir isim. Unutulmuş bir isim değil. Unutulmuş isimler çok. Hmm. Ferit Kam yine de son dönem literatürde isminden bahsedilen hatta metinleri transtrasyonla ya da sadeleştirerek neşledilen bir isim. Evet. Yayınları, onu da söylemiş olalım Büyükenay yayınları Neşri'ni yaptı evet. birkaç meclis makalelerini yayınladı rahmet olsun da yayınlamak <gülüyor> lazım aslında hem Dede Efendi'nin hem Felit Hanım. çok güzel böyle hmm. hikayeler var özellikle bunlar böyle küçükler için çocuklar için hikaye edilecek şekilde onların tahayyülünü besleyecek anlatılar onu da yapmak lazım aslında. Evet. Yani bizde menakip kültürü çok önemli bu Evet İdi. Evet. Buradan Türk yayıncılarının hocam İslam fazla olun notu olarak yani duyurmuş olduk. İsteyen bunu yapabilir. Kültürü daha da canlı hale dönüştürebilmek üzere rahmet olsun. Son ismim yine bir doğum 12 Ocak 1905 118 yaşında basıyor Nihal Atsız. Evet. Şey, Nihal Atsız. Arayışı olan. Biraz şöyle, çözüm bulmak üzere bulduğu her yokuşu tırmanmayı göze alan, dürüst, ahlaklı... Evet, dürüst, namuslu bir insan. E, fikirlerine katılsın, katılmasın. Aynı bir konu. Durduğu yeri kaplayan ve hak eden bir insan. Biliyorsunuz, Fuat Köprülü'nün asistanıdır, demesi. Aslında iyi bir tarihçidir, hmm. Klasik kültürü iyi bilen bir insan. Hala yayınladığı bazı eserleri, bazıları bunların katalog, bazıları metinleşti. Hala kullanıyoruz. E, romanları zaten belirli bir e, mahkez bulmuş. iddiası olan, kendine göre derdi olan, e, Türk tarihini bir sürekli içerisinde okumayı öneren yani gök başlayıp e, günümüze kadar gelecek şekilde hiçbirini dışarıda bırakma, bırakmaksızın dikkate alan bir isim. E, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Karahanlı'da hepsini bizim olarak gören bir perspektif var. E, ben o tarih anlayışını şey buluyorum, çok e, sağlıklı buluyorum. E, Atsız'ın yazdığı dönem itibariyle de pek çok riski göz alarak Tabii, e, bunları kaleme almış. şöyle yani durumda. kendi fikriyatı çerçeve içerisinde e, iyi savunan, yanlışı da eriştiren bir insan. Yani öyle bir korkusu olan bir insan değil, çok şey de kaybetmiş zaten bunun için. Evet. Tabii. E, lise hocalığına e, malumunuz. Ben e, Mehmet Genç Hoca de çok dinledim. Nihal Aslı'nın menakibini diyelim. Tabii Mehmet Genç onun öğrencisiydi. Hmm. E, o, o, oradaki anlatılığını çok dinledim. E, sonra da tabii kendi gençliğimizde de bazı şeylerden okuduk. E, dediğim gibi fikriyatına bir bütün olarak katılırsınız, katılmasınız o sizin tercihiniz. Fakat e, bu e, tarzı, namusluluğu ve özellikle Türk tarihine ilişkin e, yaklaşımı e, tartışılmayı hak ediyor bence. Eyvallah. Osman Akkuçak rahmet olsun Yeni Şefak'ın yazarlarında. Osman amcadan ben de talebeliğini yapmıştı. E, Atsızın. E, okulda öğrencinin e, şeyinden yemezmiş hocam. Öğretmenlerin yeme hakkı ya da hakkı yok da öğretmenlerin de yiyebiliyor olmasına rağmen bu talebenin istikakıdır Ben bundan yemem deyip dışarıdan. Asansiyetleri yüksek bir adam Başka evet. çok böyle örnek var. Evet. Eyvallah. E, onu da almış olduk hocam. Artık Müsaade ederseniz evet, programa geçebiliriz. Uh -huh. Yer ile gök arasında bilimler. Uh -huh. Biraz burayı da aslında doğrudan sadece bunu. <gülüyor> oradaki yerden <gülüyor> kasıt nasıl yani bir gök, yer? Gökyüzü ve yeryüzü. Evet. İkisi arasındaki ilişkiyi ele alan tüm bilimleri. Yani tutup tek tek bilimlerin adlarını sayacağına Bizim bilimlerimizden yere, ait, yere aittir. Bir tarafıyla ediyor, teoloji ve ontoloji diye bir sonraki başlıkta. O yer ve gök onu da teslimgeler mi acaba diye. Olabilir. Şimdi şu birkaç aydır bunun etrafında dolaşıyoruz. Aslında belki bunları bağlayacak da bir şeyler söylemek lazım. Çünkü hatırlarsan bir programda belirli bir kültürün ya da medeniyetin inanç önermeleri bu inanç önermelerinden hareket ederek üretilen anlam önermeleri ve bu, bu ikisinin eşliğinde e, farklı gerçeklik kürelerini açıklamak için geliştirdikleri açıklama modellerinden bahsetmiştik. Bunu ekran mod ve kod e, örnekleriyle vermiştik. Şimdi bu bahsettiğimiz dönemde yani modern dünyayı anlamak için bu çok önemli. Bu yapı e, çöktü. Yani 1500 yıllık bir yapı çöktü ve e, o Parçalanmıştık içerisinde yeni bir e, yapıya gitti. Ben buna bu yapıya bu bütüne teontoloji adını veriyorum. Teontoloji teo yani teo -onto logosu birleştirerek e, bu kavramı zannediyorum. E, ben e, ne diyeyim? Vazettim. E, daha önce bir örneği yok. Ontoloji var ama teontoloji e, yok. Şimdi. Bu teo-ontoloji ne demek onun üzerine konuşacağım Yani teo tanrısal olan ilk ilke ile alakalı sizin bir fikriniz olması lazım. Onto dediğimiz var olanlar, fizik dünya bir bütün olarak bununla alakalı kanaatiniz olması lazım. Bir de logos dediğimiz, logos hem insan hem de bu teo ve on, yani ilk ilkeyi ve evreni kendine konu olan varlıkla alakalı bir e, e, kanaatiniz olması lazım. Hangi medeniyeti, hangi kültürü incelerseniz inceleyin. Onun ilk dikkat edeceğiniz ilk ilke tasavvuru nedir? Evren tasavvuru nedir? Ve insan tasavvuru nedir? Bu üçü arasında nasıl ilişki kuruyor? Bununla ilgili tasavvurları nelerdir? Bu bir birlik, bir, bir yapıdır. Yani parametriktir bunlar. Oradaki her değişme, yani ilk ilke de her değişme siz evren tasavvurunuza, ikisi ara, hakkındaki her Değişim i̇nsan. insan hakkındaki tasavunuza etki yapar. Dolayısıyla birbirleri arasında gereklilik e, ilişkisi var. Bu birlikli yapı e, esas itibariyle sizin e, için bir tür e, içinde nefes alıp vereceğiniz, farklı gerçeklik e, kürelerine ait olgu olaylara idrak edeceğiniz bir yuva gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani e, nasıl ki biz bir evin içinde yaşıyoruz değil mi? Soğuktan rüzgardan korunmak için bir kale içinde yaşıyoruz ya da belirli sınırlarımızı koruyoruz. Bu da bir tür bizim metafizik e, anlam Kormalı. değer e, dünyamız gibi. Bu birlikli yapı e, bizim e, hem gerçekliğe ilişkin, farklı gerçekliklere ilişkin bir, e, bilgimizin doğruluğuna ilişkin bir e, yapı verir hem de bir güven fikri sağlar. Dolayısıyla her kültürün, her büyük medeniyetin e, aslında insanlara mensuplarına verdiği önemli şey bu e, güvenlik ve bu güvenlik hissinin içerisinde de doğruluk fikridir. Dolayısıyla teontolojiler bunu sağlar. O da bir ihtiyaç. Tabii. Çok barınmak gibi. Hayır. Kesinlikle. Değil mi? Yani Sizin intihar etmenizden tutun bunalıma girmenize. Pek çok şey engeller. Psikolojik hayatınıza. Şimdi insan biyopisişik bir varlık diyorlar ya. Aslında bu şu demek. Biyo sizin maddi, psişik manevi tarafınıza karşılık gelir. Tamam mı? Dolayısıyla siz biyonuzu nasıl koruyorsanız, bedeninizi nasıl koruyorsanız... O pisişik tarafınızı, manevi tarafınızı da korumak zorundasınız. Eman ve iman dedikleri bizim aşık paşaların ya da eskilerin. Ee, o açıdan... Bu... Eş zaman, çok özür dilerim hocam. Eş zamanlı gidecek de bir şey değil mi? Diğeriyle. Tabii tabii. Yani tabii. konforun alanında bir mesele değil. Aşe, Hayati bir mesele. maddi güvenliğiniz çok iyi olur. Konfor, lüks içinde yaşarsınız. Ama entelektüel bunalımlara düşebilirsiniz. Nitekim çok gelişmiş ülkelerdeki... ...hoşnutsuzluk, intihar olanların artması hep bununla alakalı biraz. Bunlar belli... ...aralarında bir fark olabilir ama... ...çok büyük bir uçurum olursa... E, ...o zaman o birlik yapıyı kuramazsınız. Ne dedik? Aralarında bir parametrik ilişki var. Dolayısıyla bu birlikli yapı... ...sizin hem... E, ...içinde güvenliğinizi hissettiğiniz, güven içinde olduğunu hissettiğiniz bir yapıdır. Hem de ürettiğiniz bilginin, içinde yaşadığınız... Gerçeklikle kurduğunuz, ilişkiler öğrettiğiniz bilginin doğruluğunun da garantörüdür aslında. Çünkü mutlak anlamda bir doğruluk ya da mutlak anlamda bir güvenlik yok. Onu siz belirli bir sahnede ancak sağlayabiliyorsunuz. Bu işte, niye bunu girdim? Çöken bu Avrupa'da. Yani o geçen hafta kilise bir kurumdu. Evet. Tüm gerçekliği onun içerisinden bakıyoruz derken kastettiğim bu. Aslında İslam dünyasında da benzer bir teşhis. Çin kültürünü incelersen de Çinlerin mesela ki ilk ilke hakkında bir kanaatleri var. Bu kanaatin tek olması gerekmiyor. Ondan sonra evren hakkında bir kanaatleri var. İnsan hakkında bir kanaatleri var. Bu içi arasındaki ilişki kuruyorlar. İnsanla ilk ilke arasında, insanla evren arasında evrenle e, ilk ilke arasında belirli ilişkiler kuruyor. Bu ilişkiler e, organik bir, holistik, bütüncül bir yapı olarak e, oluşuyor. İnsanlar onun içerisinde hem kendine güvende hissediyorlar. Bir ontolojik, metafizik güvenlik hem de o çerçevede ürettikleri bilginin doğruluğu konusunda bir zemin elde etmiş oluyorlar. Bu çöktü. Bunun üzerine konuştuk. Bu öyle evet. basit bir çöküş değil. Yani düşünsenize içinde oturduğunuz bir binanın evet. üzerine çökmesi gibi çöktü. Ee, ve Fiziki varlığı tehdit edecek bir e, kriz bu. Tabii, yani onun gibi bir kriz. Sizin bu, bütün e, zihni algılarınızı, gerçek varlığa tutunmanızı sakatlar bu ya. Sizin varlığa tutunmanızda sakatlar. Niçin tutunacaksınız? Anlam veremediğiniz bir şeye. Sen yani korkarsınız, kaçarsınız, belirsizlik her taraf. Yani hatırlarsan Descartes üzerine konuşurken de, aynı hani şeyi söylemedik mi? Bir çıkış noktası, bir tutumak lazım. ya yani düş ormanın içinde kaybolmuş ya da e, su çölünde, okyanusta kaybolmuş ya da kum çölünde kaybolmuş. Fark etmez. Yönünü bulamıyorsun. O yönsüzlük fikri, o belirsizlik fikri, insanın başına gelecek en büyük felakettir. Zaten logos ne demek? Bir tarafıyla belirlemek demek, tanımlamak demek. Şimdi bu bu çöküyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken o zaman nedir? Sırayla gidelim. E, yeni bir ilk ilke anlayışı vazetmeniz lazım. Dolayısıyla modern dünya ortaya çıkarken ilk dönemde e, TEO anlayışı, ilk ilke anlayışı nasıl bir şekil aldı? Sonra evreni yeniden anlamlandırmanız lazım. E, evrendeki nesnenin yapısından tutun da o ne, ...evrendeki gördüğünüz çeşitli hareket gibi, zaman gibi kavramları yeniden tanımlamanız lazım. Ee, sonra insanı yeniden tanım, tanım, tanımlamanız lazım. Bu üç başlığın üçü de, bu tanımlama çabası aslında birbirine ilişkin İ ve geçkin. Tabii. Yani evreni anlamaya çalışırken ben ilk ilkenin çalışma prensibine tabii. dair bir şey tabii, alıyorum. Tabii, Onu tabii, anlamaya tabii, çalışırken tabii, insana diyelim, dair de... Ve bunlar öyle yekbari değil yani bir tane yok. Diyeyim ki Leibniz bir şey söylüyor, Spinoza bir şey söylüyor, Descartes bir şey söylüyor. Hmm. Galileo bir şey söylüyor. Çünkü ne var? Çökmüş bir yapıda, herkes bir arayış içerisinde. Bu süreç içerisinde birbirine entegre olarak, eklemlenerek ortaya gelip bari birkaç sistem çıkacak. Hmm. Ve e, o daha sonra girişerek, sofistike bir hale gelerek e, devam edecek. Üzerine eklemeler, çıkartmalar, yapacak, düzeltmeler yapılacak. Ama sistem hala o sistem aslında. Şimdi bak bu o kadar önemli ki 1540'dan... E, Rami diye bir adam var. Rami. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Rami. R-A-M-E-E -E diye yazılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. 1540. Şimdi hani sistem çöktü diyorum ya. Entesan bir cümlesi var. Diyor ki bunların diyor söylediği her şey yalan. Yanlış değil ha. Yalan. Bunlar derken kastettiği? Ee, bütün klasik gelenek. Platonundan, Aristotelesinden başla. Tamam mı? O işte Aristotelesci, kozmoloji, fizik, batlamışçı, astronomi, galenci, tıp değil mi? Oradan işte o Thomas, Thomas Aquinas'ın onu kilisenin doktriniyle entegre etmesi. Neyse bu. Söyledikleri her şey yalan diyor. Bu bir slogan ya. Her şey yalan. Şimdi bak bu o kadar korkunç bir şey ki siz bir sistem içerisinde yaşıyorsunuz. Bir bütünlük içinde yaşıyorsunuz. Ne demiştik? Bu bütünlük, bu birlik size hem güvenliğinizi veriyor. Hem de bilginizin doğruluğunu, zemini oluşturuyor. Siz birden diyorsunuz ki, aa bunların hepsi yalan. Bir yalan içinde yaşıyoruz. Bize yalan söylediler. Tamam, somut örneğini vereyim mi hocam? Buradaki durumumuz gibi. Yani yeşil perdenin içindeyiz biz aslında ama değil. ve Bu yanlış. Buna inandıktan sonra... Ama bu yanlış, bu yalan değil. Buna böyle olduğuna bize vaaz eden... Kasti olarak söylüyor. Bunu kasti olarak söylüyor. Ve bu unutulmuyor. Rami, 1572'deki bu partolemi olayı demiştik yani... Bir katliam. Evet. Orada öldürülüyor. Hmm. Öldürülerden biri yani. Bu kadar net. Ülklere sert girmiş. Yani sert giresen... yani. Şimdi hmm. pek çok örnek verilebilir. Şunu demek istiyorum. Yani ben sana diyelim ki... 10 yıllık arkadaşız. 10 yıl sonra bir şeyler anlatmışım. Belirli bir anlatıda bulunmuşum. Fakat 10 yılın sonunda sen fark ediyorsun ki... Bunların hepsi yalan. Vardı da ya filmlerde adam kendini yanlış tanıtıyor işte... Falan işi yapıyorum diyor adam hiç alakası. Bunun gibi bir şey düşünebilirsin. yani bunu daha gününde biraz geliştir. Dolayısıyla bunun yalan olduğunu söylediğin an yapacağın şey doğrusunu aramaktır. Ayak kırıklığına atattıktan sonra. Tabi, tabi onu zaten yaşıyorsun. E, doğrusunu aramaktır. O zaman doğrusunu kuracaksın, doğrusunu bulacaksın. Niye? Çünkü zaten onsuz olmuyor. Onsuz ya e, yok olursun, bunalıma girersin, varlığa tutamazsın, anlam değer dünyanı kuramazsın. Dolayısıyla burada çok ciddi bir e, arayış söz konusu. Bu arayış kelimesi, araştırma kelimesi son derece önemli bak. Şimdi e, teklifin yeni sayısı üniversite üzerine olacağı için onun üzerine Hı. bir çalışma yapıyorum. Şunu fark ettim. E, klasik e, eğitim sistemiyle, hani bunu az çok biliyorduk ama vurguyu gördüm. E, modern e, üniversite kavramının aslında en önemli farkı bu. Araştırma. Şimdi Kant'in e, fakültelerin kavgası üzerine bir yazısı var Hı. ve meşhur. meşhur bir yazıdır o. Daha sonra Humboldt üniversiteleri diye bir şeyden bahsediyoruz da Humboldt'un yanlış hatırlamıyorsun 1800'lerin başında 1805 olabilir ezberimde değil e, orada yaptığı Berlin Üniversitesi'nin açılışını da yaptığı konuşmada da vurguladığı şey araştırma. E, hiçbir zaman niyayi olarak e, Emin olmama hali. Bu oradan geliyor. Dolayısıyla kitabi olanla yetinmeme sürekli onun üzerine çıkacak ya da onu aşacak araştırma yapmak. Dolayısıyla modern üniversitenin kendinden önceki eğitim kurumlarından farkı araştırma merkezli olması. Çünkü bu araştırma genelde nerede yapılıyordu bu bahsettiğimiz 16-17 yıllarda? Ya şeyden e, akademilerde, İngiliz akademisi, Kraliyet akademisi, Fransız, İtalyan, Alman ya da askeri okullarda savaş için bu gerekli. Yani üniversite dışında yapılıyordu. Çünkü üniversite e hala kilisenin kontrolünde o kendi klasik paradigması içerisinde hafif tertip düzeltmeler yapsa bile devam ediyor. Hmm. <gülüyor> e, dolayısıyla... E, Bunun için de o yalana ihtiyaç duyması gerekiyor. Hayır, yani ya, o krizi bu, yaşamadan çünkü... Yok o yalan olduğu için bunu söylemiyor. Dışarıdan zaten, dışarıdan söyleyen biri. O kendi Hı. onun gerçekliğini... Şeyi mi? söylemeye çalışıyorum. O kriz tecrübesini yaşamamış olsaydı... Ha, tabii, tabii. E, o her tabii. bilgiden nihayetiyle güvenemem. Yusuf güzel gelmekten. söyledin. Kriz olmadan kritik olmaz. Hı. Bir kriz olacak. Kriz ve kritik aynı kökten gelir zaten. İkisi aynı kelime. Kant'ın kitabının adı kritik olması boşuna değil. Kritik felsefe. Niye kritik ediyor? Bizde de tahkik demek o biliyorsun. Kritik tahkik demektir. Bizdeki tahkik hareketi niye başladı? İslam dünyası bir krizdeydi. Bu krizi aşmak için bir tahkik hareketi başlatıldı. Hatta biz İslam e, Düşünce Hattası'nda arayışlar döneminin e, en önemli özelliği olarak yeni bir tahkik. Yani yeni bir kritiğe ihtiyacımız var. Diyoruz. Tabii. Çünkü kriz var. Krizin olduğu yerde doğal bir şeydir kritik. Dolayısıyla Avrupa'da da bir kriz vardı. Hatta krizler vardı. ...bundan aşırıca kritikler geliştirmek durumundaydı. Ve bu kritik... E, ...hatta şiini de aştı tabii. Sınırların ilk çıktığı... ...durumdan çıktı. Kutsal kitabı kritik edecek kadar. E, aslında kritik kelimesi... ...Protestan papazların... ...kilise metinlerini ve daha sonra da... İncili okuma tarzından çıkmıştır. 1500'lerin sonu 1600'lerde. Menfi bir şey Men, var tabii ama. Tabii tabii menfi. Çünkü protestanların kendi... E, dini pozisyonları ya da felsevi pozisyonları karşı tarafın bir şekilde aşılmasını gerektiriyor. Krizin sebebi onlar. O krizin sebebi olanların da kullandığı temel metinler e, üzerinden bir e, okumaya başladı ve kritik, e, hatta daha sonra edisyon kritik karşılaştırmalı okuma biçimi de buradan çıkmıştır. Bir protestan hareketin bir şeyi bu. Yani neyse neticede tabii bu araştırma fikrinin klasik medeniyete e, yüklenmesi doğru değil aslında. Çünkü e, bu şeyde klasik gelenek, ister Yunan olsun, ister Helenistik dönem, ister İslam, ister Batı gelenekler olsun. E, burada e, araştırma dediğiniz şey, e, şöyle düşün, elinde sadece ekranın bilgisi varsa sen araştırırsın. Kodlar varsa araştırır mısın? Klasik gelenek kodu bulduğunu düşündüğü için o kodu bir kere tespit ettikten sonra onu nesiller arası aktarma sokuyor. Ve onun pratik e, ...uygulanımları üzerinden saf bir teemmülle gidiyor. E ama modern dönemde artık bu bahsettiğimiz dönemde kod yok artık. Gerçekliğin sana kendini sunuşu var. Fenomenal yapısı var. Bu fenomenal yapıyı sürekli takip etmek zorundasın. Empirik kelimesi üzerine konuşurken dedik ya aslında bir teolojik kavramdır. Yani sürekli yaratılan bir evrende sürekli oluşan olan bir evrende sürekli gözlem yapma, araştırma hmm. anlamında... Yani bunları farklı şekilde yorumlayabiliriz. Burada hocam ara geldiği için yeni bir bağlama geçmeyelim. O kadar hızlı mı gittik yine? Ee, biraz. Evet. Klasik gelenek o kodu A'dan Z'ye bildiğini o cesareti ya da o yoruma nasıl geliyor? Peki. Metafizik kabulleri bunu gerektiriyor. Şimdi bak ben hmm. bunun için örnek veriyorum? Şimdi rasatane kuruyorsunuz değil mi? Ve gökyüzünü gözlemliyorsunuz. Şimdi gökyüzünü bunlar nasıl düşünüyor biraz sonra onu konuşacağız. E, oluş ve bozuluşun olmadığı değişimin olmadığı kendini sürekli tekrar mükemmellik olarak düşünüyor. Ya Bunu bir kere tespit ettikten sonra orada bir değişim olmadığı için e, foto ya fotoğrafı çekmişsin artık. E, ha fotoğrafla e, gökyüzü arasında ziç diyoruz o fotoğrafa. Uyuşmazlık olduğunda diyorlar ki ya o zamanki aletlerimiz biraz demek ki nakıstı. E, bu işi çalışan insanlar bunu biraz saf sakladı filan ya da kullandığımız teorik modeller problemliydi. Orada bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bunun gibi düşünebilirsin. tamam. Adım bir mi? tarafıyla tabii varlığın e, bugün gördüğümüz kadar büyük olmadığına e, ama tabii şüphesiz şöyle izledim, düşün kabul. yani şimdi Trump sen e, Bayburt'un fotoğrafını çektin 50 yıl önce. Fakat şuna eminsin metafizik ilki olarak Bayburt hiç değişmiyor. Gider yeni fotoğrafını çeker misin? Çekme. Çekmesin çünkü önünde zaten fotoğraf duruyor. Niye çekeceksin ki? Hmm. Ama e, Bayburt'un 50 yıl içerisinde değiştiğini kabul ettiğin zaman bir ilki olarak gidersin, yeni fotoğrafını çekersin. Bunun gibi düşünebilirsin meseleyi. Eyvallah. Dolayısıyla kitabi olan e, sadece bir tercih meselesi değil. O insanların metafizik kabullerinin doğal bir sonucu. E, elbette bu e, her yerde eşit seviyede değil. Mesela İslam dünyasında bunu karşı duran, bunu aşmaya çalışan yaklaşımlarda söz konusu. E, onun için araştırma kavramı son derece merkezi bir kavram. Bakın Türkiye'de araştırma üniversiteleri kuruldu değil mi yakın, evet, zamanda. yakın zamanda? Onlar özel muamele yapıyor gök ve devlet. Niye? Araştıralım yeni şeyler bulalım. Çünkü önümüz açık yani. Geleceğe geleceğin ucu açık. Sürekli yeni şeyler bulmak. Sadece tabii yarar tarafı var bunun. E, teknolojik tarafı benzer benzeri ama teorik olarak da ya da gerçekliğin teorik e, bilimsel idrakinde de biz sürekli bir araştırma halindeyiz değil mi? Eyvallah. Laboratuvarlar şunlar bunlar. Hocam bir evet. ara verelim. Aradan sonra tekrar karşınızda olacak. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyor. Ee, Teo-ontoloji evet. demiştiniz hocam. Ee, yeni aslında kurduğunuz... Yok, e... bununla ilgili daha önce birkaç yazı yazdım canım. Yani yeni dediğim bu Var yakın bu... zamanlarda. Yok yok, oldu epey. Öyle i̇şte mi? 2000'lerin başlarında birkaç yazı hocam. Yeni 15. bir medeniyet, yeni bir teontoloji ontoloji diye bir yazı. Daha sonra başka bir yazı. Evet. Yani orada Eyvallah. medeniyetleri analiz ederken bir bütün olarak onların en temelde dayandığı e, formu çözmeye çalıştığım zaman hmm. e, geliştirdiğimiz yapı. E, yani en temeldeki formlar neler ve bu medeniyetleri birbirinden farklılaştıran ve ayrıca aynı medeniyet içerisinde bu üç temel kavram arasındaki ilişkilere yaklaşımın e, farklından dolayı farklı teorik pozisyonlar. Hmm. Nasıl ortaya çıkıyor diyelim ki muhtezile, efendim esşarilik, mağdudilik, Şiilikle falan gibi e, o onun için bir modeldi. okuma modeliydi bu. E, çok da e, verimli oldu açıkçası. Bu Çin medeniyetinde bu şekilde okuyabilirsin. Hmm. Şimdi teontoloji üzerine konuşalım. Yani mesela Arayış demiştik. Araş gelmiştik. Evet. Aradan önce. Şey söyleyeyim bu söyleyeyim yalnız. Arada hocam, şey çok özür. Ee, evet. Sizin anlattığınız o arada konuşmuştuk tekrar. Kissinger Çin dışişleri bakanı diyalogdan evet. hareketle söyleyeyim evet yeni tarih hocam gene tabii tabii yani 20 <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu şeyi hatırlatmak babbundan şey bu Rami'den bahsettim ya bak evet. 1540 daha Kopernik'in kitabı yayınlanmamış ha 1543 Kopernik Kopernik biliyorsun Tycho Brahes'i Galilesi Bacon'ı falan yok hocam hatta şeyi bile söylenemez o yalnız. kriz tam anlamıyla ortaya çıkmış bile değil bile denebilir bir tarafıyla ama işte burada. bu coğrafi coğrafi işgaller Şeyin, Türklerin ilerleyişi, hmm. protestanlık hareketinin ortaya çıkması. O, o kadar şiddet olmuş ki. yani Adam, e, bu Rami bir entelektüel. E, Fransız ya da için tam hatırlamıyorum. E, Söyledikleri her şeyin yanlış ol, yalan olmadığını biliyor canım. Ama o kadar büyük bir tepki var ki. Şimdi bu dönemde biliyorsun hemen e, 1540'tan yaklaşık bir 50-60 yıl önce aynı cümleyi Ali Kuş da söyledi hatırla. Ali konuşmuştuk bunu burada ya da başka yerlerde. Ali Kuşçu Şer-ü Tecid'de ne diyor? Bu adamların, yani bu e, klasik geleneğin e, tüm metafizik ve fizik ilkeleri fasittir diyor. Yalan demiyor da fasit. Yani işe yaramaz. El usulü faside dediği o temel, yani dayandıkları temel ilkeler fasittir. E, hem metafizikte hem fizikte. Şer-ü Tecid'de bunu e, söylüyor ve ya, bu yayından da biliyorsun İngilizce olarak çevrildi üzerine bir Ali Kuştu'nun bunu söylemesi çok çok daha önemli ve büyük bir mesele değil mi? Ama şimdi bunun devamı olsaydı bir şeye dönüşseydi o diye derdik. Hmm. Gerçi der miydik ondan emin değilim de. Biz başkaları varken kendi malımızı alkışlamayız hmm. pek. E, ama tabii hem kendi torunu Mirim Çelebi'ye hem onun takipçilerinden bir cendi bunu reddediyorlar. Yani o bir şeye dönüşmüyor. Bir Ekole bir harekete dönüşmüyor. Ama söyleniyor. Çünkü bir tarafıyla Ali Kuşçu için de çok erken tarihli bir şey. E Ortada bir şey yok ki. E Hele kendi o, ait olduğu medeniyet açısından. Şöyle gözlemci bir astronom olduğundan dolayı yakaladığı şeyler hem teorik hem pratik ikisini bir araya getirince e, şunu açıkça söyleyeceğim. E, gökyüzünün hakiki bir bilgisini elde etmek istiyorsak bunlardan kurtulmamız lazım. Hmm. Çok radikal bir şey tabii. Yani bu o dönemde havada uçuşuyor bile olabilir. Araştırma yapmak lazım bunu incel araştırma yapmak lazım ama neticede e, onu vurgulamak istiyorum şimdi e, Tio, onto ve ne tür dönüşümü sırayla gidersek şimdi bir kere Tanrı anlayışı değişiyor burada şimdi genelde hem e, kitaplarda hem de konuşmalarda Ben bazen dinliyorum e, işte bu dönemdeki düşünürlerin e, Tanrıya inandığı şu oldu hop Hobbes haricinde hop da biraz şüphelidir gibi şeyler söyleniyor şimdi dini anlamda Tanrıyla ...felsefi anlamda Tanrı'yı birbirinden ayırmak lazım. E, diyelim ki Descartes'in ya da... E, Leibniz'in ya da Nifton'ın... ...hakikaten güçlü bir Tanrı inançları var. Ama bu kilisenin Tanrısı değil. İslam'ın Tanrısı mı o da değil... ...ama İslam'ın Tanrısı'na yakın. E, o Artık o testis inancının... belli bir kültürel yorumunu yapıyorlar. E, ondan sonra bir tür yaratıcı... E, ...her şeye müdahil Tanrı e, anlayışı var kendi alandan şüphesiz farklar var ya da ya da diyelim ki e, evrenin ilkesi olması bakımından evrenden ayrı değil ama evrenin e, ilkesi olması bakımından Tanrı anlayışı var çok çeşitli Tanrı anlayışları var tek bir Tanrı anlayışı yok ama en nihayetinde bu kesinlikle miras aldıkları o hatta üzerlerine çöken o e, birliğin, o kurumun, o sistemin e, teosu değil artık bu dolayısıyla yepyeni Tanrı anlayışları var ve Tabii şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Batı geleneğinde vahiy yok. Nübüvvet kurumu yok. Bunu sık sık söylüyoruz. E, o açıdan bu insanların Tanrı tasavvurunda nübüvvetli olmadığından dolayı Tanrı ile evren e, toplum arasında, Tanrı ile evren arasında ilişki kuruyorlar ama Tanrı ile evren arasında ilişki kurmuyorlar. Yani burası önemli bak. Tanrı ile evren arasında bir ilişki kuruyorlar. Tanrı ile insan arasında bir ilişki kuruyor ama toplum toplumdaki e, hukuk ve ahlak gibi yapılar da e, bizdeki gibi bir e, yapı yok. Buna dikkat etmek lazım. Onun için onların bir nübüvvet kurumu, bir nebi şeyi yok. Zaten kilis sonu büyük oranda şey, şey yapıyor. Şimdi e, he, dolayısıyla her düşünür aynı zamanda bir teolog bu dönemde. Hatta bazı araştırmacılara göre kurdukları doğa felsefesi ya da genel anlamıyla tırnak içerisinde bilimler bu teolojinin bu uzantısı. Onun için hatırlarsan bir program da yaptık. Sahi bir itikad arayışları var. Yani, Nasıl bir tanrı olabilir? Nasıl bir tanrıya inanabiliriz? Ya da nasıl bir tanrıyı kabul edip e, kuracağımız tırnak içerisinde felsefi bilim sisteminin merkezine e, koyabiliriz diye. Ama ittifak ettikleri şey kilisenin tanrısının o değil. tanrı olmadığı. Aynen. Kesinlikle değil. Ha, ondan Elbette etkilenebilirler. Onu, ama bir bütün olarak değil. Hatta bugün bile e, özellikle belirli e, düşürülerin e, tanrı derken kastettiği anlam e, dillerin diller derken e, Yahudiliği, Hristiyanlık ve İslam'ı kastediyorum e, Tanrı anlayışı değil büyük oranda yani. Niç'e e, mesela açıklayıcı bir örnek bu Sivrişi anlamda. Niç'e değil canım yani Tanrı'yı çok önemseyen onu belirli bir yer veren insanların anlayışı bile bu böyle yani ona çok dikkat etmek lazım oynamak. Dolayısıyla her düşünür bir teolog bu dönemde yani bir Tanrı hmm. anlayışı var ve bu Tanrı anlayışıyla kurduğu doğa felsefesi ve insan anlayışı arasında irtibatlar kuruyor e, dolayısıyla bu tanrı anlayışı biraz da e, bir tür natural teoloji dediğimiz yani doğal e, tanrı yani bizde de ispatı vacip cisimlerinde de e, bahsedilen ya da gündemde olan bir şeydir. O açıdan bunu o şekilde okumak lazım. Çünkü bu tanrı evrenle olan ilişkisini yaratıcı bir tanrımı, köken bir tanrımı, sonra hareketin kaynağı bir tanrımı, nedenselliği kuran bir tanrımı gibi pek çok soruya cevap vermeniz lazım. Bunların hepsi tabii o filozofun, o felsef, hatta bilim insanının, mesela diyelim ki Newton diyecek ki, mekan ve zaman tanrının e, duyuları gibidir evrende mesela. Hmm. E, pek çok farklı teolojiyle e, karşı karşıya kalıyoruz. Hatta bunlar bir sürü, bazıları bunların bir tür e, yeni dine de dönüşüyor. Kilise, buna göre çalışan kiliseler kuruluyor. Mesela Newtoncu kiliseler var. Hmm. Newton'un e, din anlayışına benzer. Bunları top, total de şöyle diyebiliriz. İste, hangi Tanıma olursa, Unitaryen bunlar. Tek tanrıcı hepsi. Yani müvahid Hı. yani adamlar. Ya bu önemli bir doldur. yolu bir. <gülüyor> Şu, değil mi bir geçti hocam? Onu biraz açmak istiyorum. Evet. Her düşünür bir teolog bu evet. dönemde dediniz. Evet. Evet. Ee, Kendi teolojisini yapıyor. Tabii. E, bu dönemde dediniz diye söylüyorum. Hı -hı. E, tüm insanlık serüvenini düşündüğümüz zaman. Her düşünürün e, bu anlamda bir teolog olması gerekiyor zaten. Diyebilir miyiz? Şöyle, doğru. Doğru. Evet ama bunu ağırlık vermeyebilir, bunu merkeze almayabilir. Onu kurduğu sistemin bir e, uzantısı olarak vaz edebilir. Ama buna da merkezde olan bu, onu demek istiyorum. Sana. Hmm. Merkezde olduğu için ona uygun bir doğa felsefesi, ona uygun, ona uygun bir insan anlayışı geliştiriyor. E, o anlamda farklı. Ve bu dönemde e, tanrı tanımazlık da, e, ateizm gibi kavramlar da... Ee, ...çok ilginçti. Aydınlanmaya kadar büyük oranda... ...büyük oranda istisnalar şüphesinde her şeyin vardır. Tanrı tanımaz ateizm e, şey e, ateizm... ...ateizm tanı tanımazlık anlamına gelmiyor. Ee, daha çok... ...kurulacak sistemde... ...tanrının kilise gibi... E, ...bir pozisyonun olmasın. olmaması anlamına geliyor. Yani her şeye müdahil. Ee, bir tanrı değil de... ...tanrının eli şüphesiz yine var ama her şeyi müdahil sistemi içine gömülü bir tanrı olmaması anlamına geliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bu çerçevede yapıyı kurduğunuz zaman sizin artık e, klasik anlamda hareket kavramını yeniden gözden lazım. zaman mekan kavramını yeniden gözden geçirmeniz lazım. Nedensellik kavramını yeniden gözler geçirmeniz lazım. Ondan sonra evrenin kökenine ilişkin teorilerinizi yani kozmogonizinizi, kozmolojinizi yeniden gözler geçirmeniz lazım bir sürü ahlakınızı yeniden inşa yani krizin büyüklüğü bu her şeyi sil baştan ama işte tam da onu diyorum bak ne kadar hmm. güzel söyledin tam da onu diyorum yani bina tamamen üzerimize çökmüş hep yeni bir bina kurmak ee, tabii tabii şimdi şey bazı metinlerde e, ilginç bir şey her şeyi sıfırdan başlamak diye başlık atılır zaten hmm. her şeyi sıfırdan başlamak yani şöyle ama malzeme var yani bu diyelim ki skolastik dönemin yani Avrupa kendi kendi tarihsel tecrübelerini bina yıkılıyor tuğlaları kullanıyorlar. Bak. Tuğla oradan bina yıkıldı. Hazır tuğla var orada. Onu kullanıyor. Oradan bir taht alıyor ama yepyeni sistem kurmak zorundalar. Dolayısıyla ilk dönemde çok çeşitli sistemler var. Bu sistemler birbirleriyle kavga ediyor. Diyorum ki Leibniz'den Newton kavga ediyor. Newton'la Descartes kavga ediyor. Newton'la Hook kavga ediyor. Yani çeşitli açılardan birbirleriyle bu bazen ciddi almıyorlar. Kişisel şey de var tabi. Sırf kişisel, kişisel değil. Yani. Diğerini anlamıyor yani. Mesela diyelim ki Galileo Kepler'i dikkate almıyor. Descartes Therma'yı dikkate almıyor. Hmm. Ondan sonra Leibniz Newton'u dikkat Filan gibi yani. E... Leibniz'de Newton arasında bir çekememezlik meselesi var hocam. Tabi o var. O ayrı bir konu. Şimdi hmm. mesela evrene geçtiğin zaman da... Burada da çok yeni bir şey var. Hani e, Artık biraz e, uzatmayayım. Çünkü yetmiyor vakit gördüğün gibi. Evet. Belki e, yetiştiremeyiz. Öyle gözüküyor. Onto'ya geldiğimiz zaman mesela burada çok önemli bir değişiklik var. Bak klasik gelenekte e, bir tür şizofrenik bir evren tasavvuru var. Ana, ana şeyde. Yani evreni, e, varlığı üçü evreni ikiye bölüyorlar. Varlık üçe dediğim bir tanrı var, bir evren var. Yani halik, mahluk, yaratan, yaratılan Evreni ikiye bölüyorlar. Bir gökyüzü, bir yeryüzü. Yer ve gök derken biraz onu da kastettim. Ve bu... E, türdeş bir evren yok. Türdeş bir doğa yok yani. Biz bugün ne yapıyoruz? Diyoruz ki 14.5 milyar ışık yılı çapında bir evrenimiz var. Burada tüm fizik kuralı aynı şekilde geçerlidir diyoruz mesela. Bunun bir istisnası delik Henüz doğayı bilmediğimiz böyle bir varsayımımız var. Karadenin içinde ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Ama gerçi atom altı yapılarda da bazı kurallarımız geçmiyor ama bu tabi bu çok yeni bir şey. Türdeş bir evren yok. Yani Yeryüzündeki bir yasalılıkla, bir kurallılıkla, gökyüzündeki kurallık aynı değil. İki tane aynı, evreni ikiye bölüp elmayı böl bölmek gibi düşün. İkisinde farklı bir kurallılık varsayıyoruz. Bunların maddesi farklı. Yani birleşik bir cisim anlayışımız yok mesela. Bu klasik sistemde. Hizofiyen derken... Tabii, hı, dualite mi? var yani. İşte ay üstü dünya farklı, ay altı dünya farklı. İşte onlar şu maddeden yapılmış, ay altı şu maddeden yapılmış. Dolayısıyla orada hareket türleri farklı, burada hareket türleri vardı burada oluş... Mesela kainat kelimesini kullanıyoruz değil mi? Mesela bu sistemde kainat sadece ay altı dünya için geçer. Kâhne yekûnü, olup biten, kevn-ü fesat, oluş ve bozuluş dünya. Yukarısında oluş-bozuluş yok. Bak bu her şeyinizi belirler. Kurduğunuz lastetlerinde yaptığınız gözlemi de belirler. Çünkü yukarıda herhangi bir e, süpernova ya da nola gözlemleyemezsin. Yıldız oluşumu gözlemleyemezsin. Çünkü orada bir şey olmuyor. İlk nasıl olmuş öyle devam ediyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Ama siz artık burada, ha bunun istisnası var. Yani şeye gelinceye kadar, Tiko Birahe, ki bunu şey sonra Galile'ler, Kepler'ler, bunun bir istisnası var. Ama büyük bir istisna. Kelamcılar. Kelamcılar, Muhtezileden başlayıp maturidiler, eşşariler evlili türdeş kabul ediyor. Yani hepsi atomlardan yapılır, ceveli fertten kurulur. Farklı yapılar yok. Ay altı ay üstü diye bir ayrım yok. Hepsinde aynı kurallılık geçerli. Türdeş bir evren. Türdeş bir evren. Zaten evreni evrenin evrenle açıklama bir ilki olarak var. Bu türdeş evrende yasalar da aynı yasalar. Yani evrenin bir ucundaki yasayla diğer ucundaki hemen hemen aynı. Tek bir madde teorisi var. Burada hmm. e, şeyde ise ana baskın yöntemde bu e, Aristotelik i̇bn ise e, iki cisim var. Yani iki farklı e, madde yapı var. Dolayısıyla maddi ne oluyor? Evreni birleştirmeniz lazım. Türdeş bir evren kurmanız lazım. Türdeş bir madde anlayışına geçmeniz lazım. Unified body yani birleştirilmiş bir cisim teorisi geliştirmeniz lazım. ve e, Bunların hepsinin birbirine uygun olması lazım. Tabii bunlar öyle kolay değil. Dolayısıyla göğü biraz fizikleştirmek, yeri de biraz gökleştirmek gerekiyor. Matematikleştirmek gerekiyor. Hmm. Burası önemli. Bunu tesadüfen söylemiyorum. Şimdi bak i̇bn Sinan'ın şifasını al eline. Değil mi? Hatta hakikaten klasik dönemde yazılmış. ...belirli bir sistem kuran en önemli metinlerden biri. Aristoteles bir. i̇bn Sina iki. Üçüncüsü yok. Anlatabiliyor muyum? Hatırla Descartes ne yapmak istiyordu? Aristoteles gibi bir sistem kurmak istiyordu değil mi? Evet. Peki belki şeyi sayabiliriz. Hani hem Aristoteles'ten hem i̇bn Sina'dan esinlenerek... E, ...Thomas Aquinas'ı da böyle bir sistem... E, ...kurucu kabul değil. edebiliriz. Şimdi i̇bn Sina'nın şifasına dikkat et... ...astronomi bölümü var. Geometri var. Matematik var ama nerede bu? Gökyüzünü hapsediyor bunu. Sadece gökyüzündeki o da ilişkiler, konumları onun e, ne diyelim doğasına ilişkin bilgi üretemiyorsun matematikle. Matematik bir nevi doğaya yabancılaştırılmış bir şey. Tabii bunun matematik nesneler nerede kuruluyor, onların ontoloji nelerdir, matematiksel yargıların bilgi değeri nedir, onların, insanın komisyonunda onlar nereye karşılık geliyor, uzun bir sürü soru var. Aslında belki e, İleride hani çok öteden beriden konuşuyoruz. Belli bir bilim dalı üzerinde de konuşmak lazım. Yani matematik ne kadar doğrudur böyle bir programları bilmiyorum ama hani şimdi sizin böyle bir kabulünüz e, her şeyi belirliyor. E, nesneli olan için. Dolayısıyla bir matematiksel fizik kuramıyorsun. Yani fiziği matematikleştiremiyorsunuz Bu kabullerinizden dolayı. E, onu gökyüzüne e, Yer Yeryüzünde ise... Hiç matematik yok. E, sadece gökyüzünde var. Şimdi bunu eğer evreni birleştirdiğiniz zaman ne yapacaksınız? Türdeş bir evren, türdeş e, bir doğa varsaydığınızda artık tek bir dili her yere uygulayabilirsiniz. Bak dikkat et Kepler'in kitabına da gök fiziği. Meydan okuyucu bir ifade. Gök fiziği. Değil mi? Yer matematiği de diyebilirsin buna. Yani yerin de matematiği. Orayı biraz e, Fizik yapılarla, burayı da biraz matematik yapılarla açıklayabilirsiniz. Matematiğin... E, ...pozisyonu burada peki netleşiyor mu? Tabii. Süreç yavaş. tarihte. Hemen değil, yavaş yavaş. Hı. Yavaş, yavaş Ama... ...şu artık... ...hatırlar yine Descartes'e üzerine konuştuğum, Beckman'la karşılaştığı zaman Rondal'ı... ...projelerine... ...projeleri var adamlar be. Kafalarına koymuşlar. Fiz, matematiksel fizik yapmak. Şimdi bu matematiksel fizik yapmayı bir ilki olarak alalım. Bir metafizik iddia olarak alalım ki bazı bilim tarihçileri, bilim felseficileri e, modern metafiziğin matematik olduğunu söylerler. Hmm. E, ve hatta mesela Descartes'in fiziğine biz metafiziksel bir fizik derken kastettiğimiz biraz da bu. Yani empirik herhangi bir deneye dayanmaksızın oradan matematiksel bir kurgu gibi e, düşünülmesi. Şimdi sizin bunu bir metafizik ilke gibi al. Şöyle yani hiçbir dini ya da e, felsefi gerekçe Varsaymak ki, benim amacım fiziği matematikleştirmek. Matematiksel bir fizik yapmak yani. E şimdi bunun bütün uzantılarının bedelini ödemek zorundasın. Bir kere doğayı ona göre tasavvur etmen lazım. Yani artık doğayı holistik, organik, değil mi? Kabul edemezsin. E artık aristotelesçi, polomorfist bir teoriyi kabul edemezsin. Ona göre bir doğanla işi geliştirmen lazım. Artık hareketi ona göre kurgulaman lazım, değil mi? Maddenin en küçük parçacığını ona göre belirlemen lazım. E bunlar sabahtan akşam olmuyor. Evrendeki hareketin kaynağını tespit etmen lazım. Bu hareketin parçalar arasındaki aktarımının mekanizmalarını kurman lazım. Yani böyle oturdular yaptılar. Hani bizim dıgıdık tarih dediğim bir şey var ya bizim. Dıgıdık tarih. Ne demek o? E, 300 bin kişi gittik. 300 bin kişi geldik. Nasıl gittin ya? 300 bin kişi nasıl gitti? Bunun donanımı nasıl? Atlar nasıl? Değil mi? E, arazide nasıl yol aldın? Bunun lojistik desteğini nasıl sağladı bunlar ya. Gittik geldik. Bunun gibi. Yani şeyi anlatırken, bilim tarihi, düşünce tarihi, felsef tarihi anlatırken şunu yaptı, bunu yaptı. Ya nasıl yaptı? Çünkü bir yapboz gibidir bu yani. Oradan bir şeyi çektiğin zaman bütün onun sonuçlarını da cevaplandırman lazım. Sen fiziksel, matematiğe fizik kuracağım. İyi kur bakayım. Peki nesne anlayışında senin? Oturacaksın diyeceksin ya ne, ne yapayım ben acaba bunu... E, madde suret ontolojisine göre mi yorumlayayım? Klasik Aristoteles'ten gelen bilimorfizm dediğimiz. Yoksa e, demokrasi atomculuğuna göre mi yapayım? Bak ortaya bir problem çıkacak şimdi. Bunu çözmen lazım. E, niye çözmen lazım? E çünkü sen eğer matematiksel bir fizik kuracaksan ona uygun bir e, ontoloji, nesne anlayışı geliştirmen lazım. Değil mi? Buradaki tüm çabada zaten daha önceki programlarda uzun uzun konuştuğumuz şeyde o kesin net bilgiye ulaşmak. Tabii. tabii. Yani aslında tekrar bir Tio ontoloji kurmak. Amaç bu. Evet. Zaten ilk bunu başarılı bir şekilde o birlikli bütünlüklü bir şekilde Descartes yaptığı için çok etkili oldu. Mesela Galileo bunun bir parçasıyla uğraştı. Efendim Kepler bir parçasıyla uğraştı. Ama şey Descartes bütünü hem ilk ilkiye hem evrene, doğaya hem insana ilişkin bir sistem kurmaya çalıştı. Leibniz buna uğraştı. Hı. Filan. Burada hocam bir ara soru bağımsız. Hı hı. Şimdi bu Fiziki matematikleştirmek meselesi bu arayışta izah edilemeyen şeyi kurgusal olarak bir tasnife tabi tutup istisna kılma. Daha önce konuştuğumuz çuvala niye girmiyor? Yani atom bu bir birim kabul edip atom altı niye orada duruyoruz ki? Bak sen şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu Alexander Koyren bu meşhur Rus asıllı Fransız e, Fransız bilim tarihsisi. E, eğer ileri sürdükleri tezlerin sonuçlarına ilişkin kesin kanaat elde edinceye kadar bekleme gibi bir e, riski göze alsalardı modern bilim ortaya çıkmazdı. Şimdi burada çok bunun bunun mesela bunun üzerine hmm. e, güzel metinler yazan e, insanlar var ama hakikaten yeterli değil henüz. Yani şöyle e, dediğin o kadar doğru ki çünkü yepyeni bir kur, şeyde bulunuyorsun, kurguda bulunuyorsun, yeni bir inşa inşaat halindesin. Elinde de bir şey yok. Hani bir mimar, bir mühendis sana bir şey çizmiş, e, proje çizmiş, o projeye göre yapıyorsun da değil. Çünkü medeniyetlerin kurulma kılavuzları yok. Evet. Ya da kültürlerin yolda kuruyorsun pek çok şeyi. Hadi bunu eee bu Frans Alman e, yana çevresinin filozofların neutra şey şeye benzetiyor. Bilim teorileri yani bu bilim teorisi tek bir bilim teorisi alanında değil yani bir felsefi bilim teorisi e, çok çeşitli alt teorilerden, varsayımlardan oluşan bir yapıdır. Gemiye benzer. Gemiyle okyanusta yol alıyorsun. Çünkü sen bilmeye devam ediyorsun. E, bir arıza çıktığı zaman ben limana döneyim. Uzmanları çağırayım. Gemiye değil. Yolda giderken, denizde giderken parçaları değiştirmem lazım. Hmm. Ve tüm parçaları değiştirebilirsin. Ha, bu süreç içerisinde. değişmeyen hiçbir parçada kalmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada yolda olan bir entelektüel hareketin hmm. karşılaştığı sorunları çuvala atma gibi bir lüksü de yok. Onları e, belirli bir diyelim ki ...çıkmaz sokağa girdiğinde o temellikede vazgeçme gibi bir lüksü de yok. Çünkü evet. niye yok? Gideceği bir ev yok. Hmm. Çökmüş zaten. Kırık dökük de olsa bir şey yapmak zorunda. Onun için tamam. Avrupa'da bu dönemde... ...biz şimdi Descartes'e diyoruz ama binlerce... ...kırık dökük kulübe yapan insan var. Herkes bir şey kurmaya çalışıyor. Yıkıntılardan herkes inanılmaz. Kenarda. inanılmaz. Mesela ben bir ara şeyi çalıştım biyoloji... Ee, Tabii benim alanım değil ama sırf acaba bu matematik bilimlerdeki karşılığı ne? Şimdi bakıyorsun adam o kadar güzel şeyler söylüyor ki. Yani bugünkü e, bilimin kabul edeceği ama o yüz e, bilim olarak kabul et. 75 beşi hurafe. Hı -hı. Ama bunu söylemek zorunda. O kendine bir kulübe yapmak zorunda yani. Dolayısıyla o kadar çok kulübe var ki. Şimdi biyoloji, bilimi, tıbbı düşün değil mi? Botaniği düşün, jeolojiyi düşün, matematik bilimleri düşün, astronomiyi, kozmolojiyi, teolojiyi. Pek çok disiplin var. Bu disiplin hepsini birden dikkate alıp çok tutarlı, birlikli hani bir teo-ontoloji, birlikli yapı kurmak öyle kolay bir iş değil. Süreç iş istiyor. Fakat emin ol, geriye dönecekleri, içine girebilecekleri bir sığınakları, bir mağaraları bile olmadığı için mecburen kulübeler kuruluyor. İnanılmaz teşebbüsler var. Her biri bir şeye bulunuyor. Bu teşebbüslerin %75'i bazen spekülasyonla dolduruluyor. Çünkü... Onlara mesela şeyin, e, Duyemin çok güzel bir örneği var. E, bilim felsefesinde onun var ya, bilim fiziksel teorilerin amacı ve yapısı diye bir kitabı Hı -hı. var. E, Aslı Türkçe'ye çevirirse ne güzel olur. Bugün de böyle e, yayın evlerine şey söyleyeyim, mesaj vermiş oluyoruz. E, henüz çevrilmedi Türkçe'ye. Fransızca, asıl İngilizcesi de var. Şimdi orada diyor ki, şimdi Galile, e, işte başkalarının icat ettiği teleskopu gökyüzüne çevirdi. Çok çeşitli şeyler... Gördü, elde etti, tamam empirik olarak ve bunları e, yayınladı. Fakat çağının önemli entelektüelleri bunlara güvenmedi. Çok enteresan bir şey söylüyor Duhem. Bu diyor kesinlikle saçma bir tepki değildir diyor. Çünkü e, e, alet gözlemin bir parçası ağına geldi. Burada. Fakat bu aletin verilerini kendisine göre düzelteceğim bir optik teorisi yok. Evet, çok acayip. Değil mi? Henüz daha kurulmamış çünkü. Kepler kuracak. İşte Descartes'in teşebbüsleri var. Hukuk i̇şte Hukus ve en son bir yapacak. Şimdi dolayısıyla sizin teleskoptan elde ettiğiniz verileri kendisine göre ölçeceğiniz bir optik teoriniz elinizde olmadığı için o aletin verilerine ne kadar güveneceksiniz meselesi var. Şimdi böyle aslında biraz ortalık toz duman bir ortam var. onu demek istiyorum. Ve burada sizin her türlü teklifinizi de açıklar insanlar. Her şey tartışılıyor. Her şey birbirlerine paylaşılıyor. Arayışın büyüklüğünü hissetmeniz için bizatihi o dönemdeki entelektülerin arasındaki mektuplaşmalara bakmanız yeterli. Çünkü e, ümit kesilmiş, tutunacak bir söz yok. Hani benim bir fıkra var ya, temelin fıkrası. E, i̇şte kimse yok mu, kimse yok mu diye bağırıyor. En sonunda bir ses duyuyor. Kendini bırak, aşağıda ben seni tutacağım, senin tanırım. Başka kimse yok mu diye bağırıyor ya. Evet. Şimdi o Yani tutulacak bir ses yok. Herkes kendi sesinin peşinden gitmek zorunda. Bu sesin özneler arası hale gelmesi. Yani belirli bir kamusallık kazanması da zaman isteyen bir şey. Tutal, belirli testlerden geçmesi. Belirli sınamalardan geçmesi lazım. Böyle O da kolay değil. O da zamanla. E Tabii zamanla oluyor. Mesela Descartes'çılığın geriye itilmesinin nedeni sınamalardan geçememesidir. Meşhur bir deney var 1744'te bizzat Fransız kralı emriyle yapılmış. O denemede e, şey sınamayı testi geçemiyor. Bir de karşılık geçtiği için düşünsene tarihte belge ilk defa bir kral resmi bir belge yayınlayarak bir ferman yayınlayarak bilimsel teorinin resmi devlet teorisi olduğunu ilan ediyor. 1744. Anladın mı? Ha Bu sınamalardan geçerek o açıdan herkes ...kendi sesinin peşinde koşuyor... ...bir şeyler kurmaya çalışıyor. Şimdi mesela... ...pek çok çeşitli teori var ama... ...sizin matematiksel bir fizik için mesela... ...örnek vermek için söylüyorum bunu... ...şu gerçekliği... ...şunu bir gerçeklik olarak düşünün... ...artık birbirine... ...birbiriyle belli bir ilişki içerisinde olan... ...parçalardan kurulu kabul etmeniz lazım. Bu parçaların birbirlerine değmesi... ...burada tabii bir sürü sorun çıkacak... ...bunun kuvveti nereden geliyor... ...etkinliği nereden geliyor ilişkiler nasıl kuruluyor ama e, ve bu küçük parçalar tezini geliştireceksiniz. Bu artık klasik madde suret değil, klasik atomculuk da değil, demokrasis atomculuğu da değil. Zaten demokrasis atomculuğunu kabul etmeniz de biraz problemli çünkü dedik ya e, tanı tanımaz olarak kabul edildiği için materyalist kabul edildiği için o dönemde e, şey Nifte Descartes'in demokrasis hocasını Hazreti Musa'ya kadar götürüyor. Korpus planizm diye bir teori geliştiriyorlar. Bu şey korpus kulum latince bir gibi korpus kulum küçük parça demek. Cüzün layete cezanın tercümesi bu aslında. Tamam mı? Hmm. Kelamcıların cüzün layete cezanın tercümesi en küçük parça. Fakat bölünmeye de devam edebilir. Kelamcıların da biraz farklı. Pozisyonu var yalnız. Yani belli bir pozisyonu var. Cisim değil ama pozisyonu var ve buradan hareket ederek şey yapıyor. Şimdi niye? E, çünkü sizin fiziksel gerçekliği üzerine kurabileceğiniz bir e, küçük parça yeteceğiniz, buna minima natura diyorlar. Yani doğanın en küçük parçası ve buradan hareket ederek e, mesela Descartes, e, Boyle hep bu şeyden, yani cismi bu şekilde kabul edersen ancak o cismin kendi içerisindeki hareketleri ve ilişkiyi açıklayabilirsin. Nasıl açıklayabilirsin? Mekanik. Niye mekanik? Çünkü matematikleştireceksin onu. Azablı bak nasıl sistemi böyle kuruyorlar. Hmm. Dolayısıyla bu ha bu şeyi nereden biliyorlar? İki ee, iki kaynak söz konusu burada. Birincisi e, keramcıların bu fikirlerini İbnü Meymun, İbnü Rust'un öğrencisi olan İbnü Meymun Delaletü'l-Hayrın adlı eserinde bir 10 12 sayfada ciddi bir eleştirisini yapıyor. E, ve çok sıkı bir eleştirdi onu da söyleyeyim. Hakikaten İbnü Meymun çok cis bir kafa. E, bu, bunu biliyor. Layihiz mesela atıf yapıyor buna. Bunları yani o dönemde latincesi bunun İbrahim'cisi biliniyor. Bir de son zamanlarda yapılan bir araştırmada İbn-i bu minima naturalia kavramını buna benzer bir kavramı geliştirdiği söyleniyor ki bu biraz tabii sıkıntılı bir kavram. Çünkü İbn-i Aristotelesçi hilomorfis teoriye bağlı biri. Fakat atomcuları eleştirirken en zeminde bir doğa için üzerine kurabileceğiniz, bir araya geldiklerinde cismi üretecek en temelde bir parçanın olması gerektiğini söylüyor. Şimdi o döneme bakıyorsun hemen hemen tüm bu matematikçi fizikçiler ya da matematiksel bir fizik kurmaya çalışan tüm düşünürler ister istemez bu Korpus Polis teoriye yöneliyor. Descartes yöneliyor, Boyle yöneliyor. Ondan sonra hatta Locke, Gassendi pek çok isim var. Ve bunun için... O kadar ileri gidip mi? Hop siyasete uyguluyor bunu. bu Leviathan var ya meşhur. Evet. Bunu tamamen bu korpuslar teoriye işte göre kurgulanıyor. Çünkü orada da ilişkileri mekanik olarak kurmak zorundasınız. E, Niftin bunu ışığa uyguluyor filan. Ya yani bu buradaki çaba da şu değil mi hocam? Klasik dönemde yapılan o büyük hatayı bir daha yapmayalım. Onlara göre olan hatayı bir daha yapmıyorum. Tabii onlara göre olan Ve hatayı. Ve fiziksel gerçekliği matematiksel e, ifadeye nasıl dönüştürebiliriz? Kesin bir şeye dönüştürelim öyle kalsın. E, tabii yani tabii bunu şöyle Galileo'nun yaptığı gibi ya da Decker't'ın belli bir sürede yaptığı gibi orayı sırf geometrik kabul edip ya da matematik değil. Hakikaten fiziksel bir nesne teorisi kurmanız lazım. Onu saf bir matematik teori olarak kurdunuz da siz o klasik e, gelenekte yine Pitagorean ya da Oktidyen bir e, şeyde, tırnak işine yanlışa da düşebilirsiniz. Neticede bunları yine fiziksel yapılar olarak e, inşa etmeniz gerekiyor. Bak ne oldu? Dikkat edersen, e, teo, teo ile alakalı, yani ilk ilke ile alakalı bir fikir geliştirdin. E, evren hakkında bir fikir geliştirdin. evrenle ilk ilke hakkında irtibatlar kurdun. Sonra e, evrenin e, yapısı üzerine şeyler geliştirdin. Teoriler geliştirdin. Tabii dediğim gibi bunlar çok teknik şeyler. yani burada Can sıkarız, ondan alırsak yani extent, ya, cogito falan falan gideriz, onlara gerek yok. Ama bir de ne yapman lazım? E güzel bunları geliştirdi de insanı da yeniden ele alman lazım. İnsan bunlarla nasıl ilişki kuracak? Tanrı'yla nasıl ilişki kuracak? Hani o ayrı bir konu da, evrenle nasıl ilişki kuracak? Az evreni sen, ki parçalardan kurulu bir evren varsaydın, bu parçalar arasında ilişkiler var, bu ilişkisel bir bütünlük yaratıyor, tamam mı? Bu e, belli bir düzeni e, varsayıyor. Sen de bu düzenin matematiksel bir yapıyla e, bilinebileceğini düşünüyorsun. Yani matematiksel bir fizik kuracağını varsayıyorsun. İyi e, güzel elindeki matematik buna müsait hmm. Yani bunu iddia etmek çok kolay. Dolayısıyla ne yapacaksın bu sefer? Ne oldu ne demiştim? Bir kabunun tüm diğer şeylere e, uzanıyor. Hepsinin belirini ödemek zorundasın. Oturacaksın matematiği geliştireceksin bu sefer. Gelişmeseydi bu tezlerin bir anlamı olmazdı. Felsefi mülazal olarak kalırdı. Bunun önemi var. Hmm. Bak atomcu teoriler, atomcu teoriler büyük oranda felsefi mülazal olarak kalıyorlar. Çünkü fiziğini gösteremiyorsun. Şimdi yine Duhem'e bir atıf yapalım. Duhem'in güzel bir sözü var yine. Bir metafizik e, iddianın ya da bir metafizik sistemin... E, işlevselliğini o metafizik teoriden hareket ederek ürettiği fizik teoride gösterebilirsin insanlara. Yani doğanın ona göre çalıştığını göstermen lazım. Şimdi mesela bizim kelamcıların o çok sofistike atomcu teorileri ilk dönemde belli denemeler yapıyorlar ama belirli bir fizikte temsil edilemediği için bir ontoloji olarak yani felsefi anlamda bir ontoloji kalıyor. Ha bunu sırf kimyacılar mı başaramıyor? Yok, bunu Newton da başaramıyor. Descartes da başaramıyor ama bunu da israr ediyorlar. Ta e, şeye kadar Lavoisier kimyayı kuruncaya kadar bu başarılamıyor. Hmm. Lavoisier bunun e, ya maddenin içine girip oradaki yapıları ortaya çıkartınca ve bu gelişince artık atomculuğun fizik teorisi tam anlamıyla eee Aksi takdirde olmaz yani. Biraz modern teknik imkanlara kadar uzamış oldu. E, tabi tabi hı hı. E, o dönemde henüz daha metafizik şey yok ama hı hı. E, bu şekilde yapışam. Burada hocam bir müsaadenizle gene bir virgül koyalım e, kısa bir ara aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Yeniden merhabalar artık son bölümle karşınızdayız. Fiziki matematikleştirmek e, üzerine konuştuk. En sen son geçtik. Dedik şöyle hocam. bir soru sorduk. Tamam sen ilk ilke ile ilgili ilkeler vazettin. Evrenin ilke ilgili ilkeler vazettin. Nesneyi belirli bir şekilde inşa ettin. Dedin ki, sen nesneler parçalardan oluşuyor. Korpus, pular, parçalardan. Bunlar belirli bir ilişkisel düzen içerisinde. Bu bir hareketi doğuruyor. Ve bu hareketin yasaları var. Bu yasalar türdeş yasalar. Şurada başka, burada başka değil. Ve sen bu yasaları ölçülebilir, sayılabilir, bir nicelleştirmeye tabi tutuyorsun. Bak birbirine hepsi bunlar doğuruyor. Peki güzel de bunu neyle ölçeceksin? Ya da bunu ölçebilecek matematiğin var mı elinde? Şimdi burada bir iddiada bulunalım. Dil bilimden önce üretiliyor aslında. Yani matematik üretilmiş. Bu matematik olmadan bu iddialar ortaya çıkmaz. Dilsel. Yani şöyle insan idrakinin gerçeklikle ilişkisi 3. Basamaklıdır. Ya dille yaparsın ya mantıkla ya da matematikle demiştik hatırlarsan. Mantık olmadan bak Aristoteles önce mantığı vazledi. İbn-i Sinan şifasının ilk 4 cildi mantık. Evet. Yani dili önce vaz edeceksin. Sonra o yapılara gideceksin. Bir matematik yani biraz dikkatli baktığın zaman bu iddiaları ortaya atanlar attıkların da yani en iddianın toplam şey kümesine matematiksel fizik kuracağız. Adam diyecek ki fizik burada matematik nerede? ah matematik burada. Matematik hazır yani. Onu demek istiyorum. Gelişiyor ama kurulmuş. Dolayısıyla dil önceden vazedilmiş. Hatırlan ta şeyde eee 1450'lerden sonra başlayan süreç, onun üzerine konuşmuştuk burada. John Müller eee Regiumontanistan itibaren başlayıp gelişen süreç İtalya'da Yine üzerine ayrı program yaptık. Tartaglia'nın, Ferrari'nin, Cardano'nun değil mi? Burada e, ne gelişti? Şimdi mesela geometri gelişse bu sonuç çıkmazdı ortaya bak. Onu söyleyeyim. Çok sofistike bir geometri geliştirdim. Yani oktet geometrisini İslam dünyasındaki kat, katkılara dikkat alarak yaptım. Var işte İbn Sartak üzerine konuşacağımız İbn Sartak'in geometrisi geometrik matematik. Yani her şeyi cebirde, geometruda, sayılar teorisi her şey çok gelişmiş. E ne oldu? Ha, şimdi e, ya da Tusi'nin tahrir usulü endesesi değil mi? Ya da ne bileyim Muhittin Mağribi'nin çalışmaları yani özellikle Meraga Matematik Asyonu Okulu'nda yapılan geometrik çalışmaları zaten modern öncesi dönemde yapılan geometrik çalışma son halkasıdır. Ondan sonra geliştirecek bir şey yok. O balon şişmiş yani. Son dayan Bunu da. söylemek mi? Yani nasıl mümkün? Geliştirecek evet. daha bir şey yok. Biraz şuradan hareketle şu, soruyorum. Hayır, Tam şu. burada mesela matematik de aslında yetersiz. Burada geliştiriliyor ya Ama bu resimle. Işte, geometri geliştirilmiyor önce işte. Onu demek istiyorum. Şöyle. Şimdi senin belirli kabullerin var. Demek ki yani, oktik geometrisi belirli kavramlara, tanımlara, belirli aksiyomlara ve postlara dayanıyor. Onu sırları içine çıkamazsın. Üçgenlerin iç açılarının 180 derece olarak kabul edildiği bir astronomi de, şey, geometride tutup Riemann geometrisi ya da Rabüsus geometrisini bulacak halin yok. Hmm. Bir balon gibidir bu. O balonun zemininde senin kabullerin var. O kabuller hem kavramlar hem ilkeler hem aksiyonlar birbiriyle ilişkilere giriyor. Fakat bu ilişkilerin, bu iç ilişkilerin balon gibi düşün bir sınırı var. Şişiyor şişiyor artık ya patlayacak ya orada duracak. Kültürler, medeniyetler bilimler de böyle çalışır. Anlatabiliyor muyum? Yani Newton'culuğun belli bir sınırı var. Sen onun üstüne çıkamazsın. Ya değiştireceksin ya orada belli birkaç varsayım birkaç teoriyi değiştireceksin. Yani mesela Newton'culukla sen Maxwell'in elektromanyetik denklemlerini açıklayamazsın aslında Newtoncu uydurmaya çalışıyor bunu. ama bir süre sonra bakıyor ki olmuyor. Esir maddesi filan falan. Ya da Einstein'ın e, yapı şey kurduğu relativite e, ile sen nedir e, Newton sisteminden oraya varamazsın. Anlatılamıyor mu yani bir sınır var. Mesela medeniyetlerde bilimlerin kült efendim sanatların neyse her türlü beşeri etkinliğin e, tıkanmasının ya da Belli bir yerde durmasının nedeni sadece o toplumdaki iktisadi falan var. Tabii ki o non epistemik dediğimiz unsurlar önemli ama e, aynı zamanda o sistemin sınırlarını e, sınırları da çok önemli. Yani sen e, Newton'un sembolik sistemiyle kalkülüs hesabı, diferansiyel integral hesabı belli bir yere kadar geliştirebilirsin. Bunun bu olmuş bir olay biliyorsun. Daha önce de bahsettim belki. Leibniz'in notasyon vesaire notasyon ve sembol bile senin bilgi sisteminin sınırlarına müdahale ediyor. Bunun farkında ol ya da olma. Onu kastediyorum. Tamam. E, geliştirilen nedir? Kalkülatif matematik dediğimiz e, matematiktir. Yani aritmetik, cebir ve misaha yani harizmiyen matematik geliştiriliyor. ilk. E, şey İtalya Bolonia okulunda işte negatif sayıları e, matematiğe katıyorlar, negatif kökleri matematiğe katıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü denklemin genel formüllerini buluyorlar artık. ...ondan sonra cebirsel notasyon ve sembolleri geliştiriyorlar... ...falan filan filan... ...kürmetik fonksiyonlar... E, yeni ...ifadelendiriliyor... E, ...bu 1500 dikkat et 40'larda başlamış... ...yani bu bizim meşhur... E, ...Rami'nin... E, ...her söyledikler hep yalan dediği tarihlerde... ...bunlar yapılmaya başlanıyor... ...mekanik bilimi gelişiyor... Ama ...bu da önemli mekanik biliminin gelişmesi lazım... ...ki siz doğanın mekanik idrakine gidecek ...bir anolojiyi kurabilirsiniz... ...değil mi? Otomatik saatler... E, ...mekanik saatler üretiliyor... Yani pratik bir dil var. O dilin aslında e, analojisi e, yapılarak oradan bir teorik üretiliyor. Mekanik aletler, e, top ateşli silahlar teknolojisi. E, düşün Takiyettin e, 1570'lerde falan mekanik otomatik saatler üzerine kitap yazıyor. Hele İstanbul'da. E, demek ki Avrupa'da bunlar zaten e, var. Çünkü şeye, e, saraya hediye olarak geliyor bu şeyler. Ve siz bunları hem matematiği hem mekaniği geliştirmişsiniz. E, empirizm zaten Rönesans'ta gelişti. Dolayısıyla modern bilimi kuran 3 yıl empirizm, matematik ve mekanik zaten gelişti. Siz bunlara entegre edip buradan bir teori kurup fiziksel gerçekliği bunu ifade edin. Evet. Napier mesela çıkıyor değil mi? E, logaritmayı geliştiriyor. 1617 ölümü ya? Yani daha Descartes yeni ortaya çıkıyor. Bu İ İ İ İsviçre'li Burgi diye bir adam var mesela. Ama Napier'e daha çok söylüyor. Bu adam logaritmayı kuruyor. Logaritma çok önemli. Çünkü üst, üst işlemlerin e, tersi olan e, matematik fonksiyonları... Toplam hikaye düşündüğümüz zaman da daha dün. E, tabii. tarafıyla. E, sen hala şeydesin, Singer Çinli görüşmesindesin. <gülüyor> Sonra e, yine kalkülatif matematiği geliştirmeniz açısından Stephen, Simon Stephen 1620'de ondalık kesirleri kuruyor. Bu ondalık kesirler üzerine şöyle birkaç program yapabiliriz. Hı. Yani ondalık kesirlerin olması sana ne tür bir hesap imkanı veriyor? Olmaması ne tür bir hesap imkanı veriyor? Getireyim ben sana klasik medresede okutulan bir matematik kitabının kesirler kısmını. Bir onu anlatayım, bir de bunu anlatayım. Farkı gör. Yani biraz da bu pratik uygulamalara baktığın zaman benim anlattıklarımın bir tasavvuru oluşuyor. Hı -hı. Şimdi ben anlatıyorum sen ama e, onun mistakını ve mefhumunu ancak o pratik uygulamalara baktığında fark ediyorsun. Ne tür hesap yükü getiriyor sana ondalık kesileri bilmediğin zaman? Anlatamıyor muyum? Şimdi e, İslam dünyasına bakıyorsun, ondalık kesiler ta işte 950'de Şam'da yazılan İbrahim Oplidisi'nin kitabında başlıyor. Meşhur Kelamcımız Abdülkair Bağdadi'nin et-tekmine hesabından geliyorsunuz, geliyorsun. Samavellin, El-Bahir fiil Oradan geçiyorsun Semerkant'ta Gıyasettin Cemişi el hesabından miftar Takiyettin'in metni var. Ondalık keseler bizde de ama çok ifadeleri zor, matba olmadığı için filan. Türk kesti diyorlar buna. Bu Çin'den geliyor biliyorsun. Buna şeyler, Bizanslılar Türk kesti diyorlar. Çünkü Türkler bunu uyguluyor. Hatta muhasebe hesabında Osmanlılar bunu uyguluyorlar. Fakat çok çeşitli nedenlerle onun da kendine göre şey var. E, ondalı ondalık kesirlerin gelişmesi kalkülatif matematiği gücünü artırıyor, hesaplama gücünü artırıyor, <bibus> logaritma gibi. Sonra Fermat diye Fermat diye bir adam var 1645'te ölmüş. Bak daha Leibniz, Newton ortada yok. Sonsuz küçükler hesabını ilk başlatan bu adam hmm. Tamam mı? Ve hazırlamış. Dek... Tabii tabii. tabi, sonsuz belirsiz denklemler üzerine çok ciddi hatta Fermat denklemi var meşhur. Evet. Ondan sonra sayılar üzerine ciddi katkıları var. Hatta şey Descartes'in okuyunca biraz böyle şaşırdım. Çok ağır hakaret ifadeleri var Fermat için. Hangi bağlamda? Tut bir adamın yani yaptıklarını ciddi evet. almıyor ve ağır hakaretler ediyor. Şimdi sonsuz küçükler hesabı biz genelde ne biliyoruz? İşte Layipinizden iftik. Aslında Fermat ile başlıyor. Ama Bunların hepsi parça parça ötede dedim. Herkes kendi kulübesi kulübesini yapıyor. Sonra geliyor şey eee Descartes tüm bunların üzerine analitik geometriyi kuruyor. İyi kulübelerin tamamının malzemesine. Tabii öyledir. Newton gelecek, hepsini alacak. Böyle gider bu iş. Yani şunu demek istiyorum. Binlerce insan çalışıyor. Biz bazı isimleri biliyoruz. Şimdi ben şeydeyken, yurtdışındayken bir kitap aldım, iki cilt. 19. yüzyılda bilim. Yani 19. yüzyıl 1800-1900. 2 cilt. <gülüyor> tüm dünya mı? Batı. Ya, tüm dünya zaten bilim dediğimiz arası o dönemde orada yoğun bir şekilde kapitalizmin zirve dönemi zaten değil mi? Kolonyalizm filan. Şimdi kitabı şöyle okudum. Ya ben oradakilerin %90'ını bilmiyorum. Niye? Çünkü genel bilim tarihinde onlardan sadece gıcde onu kalmış. Bak 1800 1900'ü kastediyorum ha. Yani niye herhangi bir önermenin ortaya çıkabilmesi için Binlerce insan çalışıyor ya, ona son halini veren kişiyi biz e, genel bilim tarihine, genel düşünce tarihine katıyoruz ve o e, tanınıyor, biliniyor. Ama uzmanca çalıştığın zaman öyle değil mesele. Tam sizin o e, kilim ve iplik meselesi. Meselesi tabi ama binlerce insan gerçekten inanılmaz kavramlar üretiliyor, bunların birçoğu kalmıyor şeyin, elin üstünde, tarihin çöpüğüne gidiyor. Ama kalanlarla sen bir yapı kuruyorsun ve o yapı bir Kur'an'da bir isim çıkıyor ortaya. Yani diyelim ki 1543'ten hatta ne 1543 1453'ten sonraki gelişmeleri Batı Avrupa için söylüyorum dikkate almadığın zaman yani John Müller'den başlayan süreci dikkate almadığın zaman Newton'u nasıl izah edeceksin? Mümkün değil. Bunu kastediyorum. Bu, bu yapılar hep böyle ilerliyor. Ee, o açıdan mesela matematik inanılmaz bir şekilde geliştiriliyor. Önce cebir, sonra mekanik, sonra uygulamalı geometri, misaha, sonra buradan hareket ederek analitik geometri, sonsuz küçükler hesabı, diferansiyel integral. Artık sizin e, logosunuzdaki yapı da oluşmuş oluyor. Yani belli bir teolojiniz var artık ya da teolojileriniz var. Belli bir e, evren tasavvurunuz, nesne tasavvurunuz ortaya çıkmış. Çeşitli bunlar da yine ve belli bir e, enstrümanınız da elinizde var. Bu dil gelişmiş. Yani iddianızı artık gerçekleyebilecek bir e, donanıma sahipsiniz. Hani Yine Alexander Coyne'nin çok güzel bir cümlesi var. Yüz yıl boyunca bir yanlışa sabrettiler diyor. Bu dönemin e, bilim insanları için. Ne demek? Ya, çok güçlü empirik, çok güçlü matematik e, enstrümanları falan yoktu. Ama belirli kabulleri vardı. Ve bu kabulleri ısrarla savundular, empirik delillerini çoğalttılar, e, enstrümanlarını çoğalttılar. Ama 100 yılın sonuna, yani 1700'ün sonuna, yani 1687'de Newton'la birlikte tüm o iddiaları gerçekleyecek fizik sistemi kurmuş oldular. Böylece dövümün dediğine gelmiş olduk. Bir metafizik e, örgü iyi bir fizikte temsil edilebiliyorsa kendi doğruluğunu göstermiş oluyor. Dolayısıyla modern metafizik aslında henüz daha kantı bekleyeceksin çünkü henüz daha tam anlamıyla sistematize edilmese bile temel iddiaları bakımından kendi fiziğini ürettiği için muazzam bir evet. e, güç kazanmış oluyor. Ve e, Avrupalıların o çöken sisteminin yerine ikam edilecek yeni bir teontoloji ya da teontolojiler birlikte bir yapı hem e, varlık güvenliklerini hem de bilgilerinin Doğruluklarına, zemin teşkil edecek bir yapıyı kurmuş oluyorlar. Ee, ne kadar içerisinde? Yaklaşık bir 150 yıl içerisinde. Ve bunu yaparken tabii tüm insanlığın birikimini, insanlığın hafızasını da dikkat alıyorlar. Yani o anlatılanlar doğru değil. Evet, metinlerin aristoteles düşmanlığı yapıyorlar şu, ama onları biliyorlar yani. Okuyorlar, farkındalar. Yani hem... Bu hızı geçtiğimizde zaten hocam en net ortaya çıkan şey oldu. Kendine kadar gelen mirasının tamamını alıp, Tabii. Kavga ederek, Ama bunu nasıl alıyorlar? Çalışarak... Dediğim gibi artık o çökmüş binaların tuğla olarak, evet. tahta olarak, çivi olarak işe yarar unsurları alıyorlar. Ve bunu alırken de çok ciddi kaynakları var adamların. Yani hem Ortaçağ Avrupa'nın mirasıyla ilişki kurabilecek metinleri, e, çok iyi metinler var ellerinde. Hem İslam dünyasından gelecek. E, hem de kendi aralarındaki haberleşme ağı da çok önemli. Yani şunu söyleyeyim. E, bunlar böyle... Müzevi bir şekilde, üzlet halinde bunları geliştirmiyorlar. Çok ciddi bir haber ağı var. Yani sadece Mersen tek başına bir postane gibi çalışıyor. Ona geliyor, ondan dağılıyor. Ve mesela Descartes diyelim herhangi bir fikir geliştirdiği zaman kendi döneminde İngiltere'den Fransa'ya kadar, İtalya'ya kadar o konuda bilgisi olan, fikir beğenilen herkese o fikirler gönderiliyor. Bunlar eleştiriler yapılıyor. Dolayısıyla çok interaktif, hareketli bir iç içeci de var. Onda da göz önünde bulundurmak lazım. İnsan tasavvuruna vaktimiz kalmaz diye bir altını çizeyim dedim hocam. Ee... Sistemlere göre insan tasavvuru var. Yani Peki, diyelim ki e, boynun insan tasavvuru farklı, Spinoza'nın farklı, Leibniz'in farklı, Descartes'in farklı, Nifton'un farklı. Yani o sistemin uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii biz insan anlayışı derken ondan ahlak falan onlar bizim şu anda benim e, konum değil. E, ben orada daha çok idrak, insan idrakinin ürettiği enstrümanlar açısından matematiği dikkate aldım. Mesela mantık artık hmm. tamamen e, burada mesela çok ciddi bir tartışma var. E, Portreel mantıkçıları var Fransa'da. Bir de Leibniz mantığı bir kenara bırakıyor. Mesela Leibniz çok entesan bir iddiası var burada. Bu, Leibniz aslında çok üzerine ekstra durulması gerekir. Şimdi size diyor ki çok yanlış düşünüyorsunuz diyor. Aristoteles mantığını siz bir keşif mantığı olarak alıyorsunuz. Halbuki o keşif mantığı değildir keşfedilen verilerden hareket ederek e, kurulan önermeleri gerekçelendirme, temellendirme bir ispatlama mantığıdır diyor mesela. Ve mantığa çok ciddi katkılar yapıyor. Fakat o kendi döneminde de, Newton öne çıktığı için e, dikkate alınmıyor. Mesela 1860'tan sonra matematiksel mantık çalışmaları başladıktan sonra biliyorsun layıklızın adı ne? The Messenger of Logic. Mantığın peygamberi. Russell bile üzerine kitap yazıyor. Ee, çok enteresan bir adam. O mantık, e, büyük de bir matematikçi tabii evet. aynı zamanda. Fakat e, mesela çok ilginç bir sözü var. Ben onu e, ta yıllar önce doktora tezim çalışırken e, çok şaşırmıştım onu. Ma mantık diyor yani bu biçimsel mantık, bir tür matematiktir. Siz iki şeyi karıştırıyorsunuz diyor. Laibniz'in kendi çağdaşlarına çok ciddi eleştirileri var. Çok dakik bir adam. Klasik geleneği, işlerinde en iyi bilen adam bu. Hem Batı klasik geleneğini hem İslam geleneğini. Mesela kelamcılara mütekellimun diye atıf yapıyor. Bizzat Arapçası'nı kullanarak tabii. Ee, orada dediği şu, siz nicelleştirme ile matematikleştirmeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Nicelleştirme başka bir şeydir, matematikleştirme başka bir şeydir. Matematik bir tür algoritmadır, bir tür biçimsel düşünme tarzıdır. ve Hatta algoritma kelimesini de icat eden layıklızdır. Harizmiye saygımdan oturuyor tüm e, biçimsel düşünme tarzlarına algoritma diyorum diyor. Tabii. Ee, ve şeyin mantığı bir tür matematik kabul ediyor. Çünkü biçimsel ol kıyas teorisinin özellikle ve çok ilginç bir çıkarım var buradan. Tarihte diyor bildiğimiz nicel, nicel matematiğin dışında matematikçe düşünen ilk insan Aristoteles'tir. Çünkü kıyas teorisi bir tür matematiktir. Şimdi bizim başka itirazları da var tabii. Yani şeyim <gülüyor> Descartes'ci ontolojiye Niftoncu antolojiye itiraz etmesi özellikle bu hareket kavramını kuvvet kavramını temellendirmesi. Mesela Descartes kuvveti daha çok hareketin miktarı olarak görürken Leibniz çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki hareket eden cismin ürettiği etkinin miktarı. Çok farklı bir şey veriyor. Ve tüm o dönemdeki Descartes, Locke'u İbn-i Sinacı teoriyi eleştirirken, layıklısı İbn-i Sinacı teoriyi sistemin içine yerleştirmeye çalışıyor. Yani bu türsel, töz ya da türsel doğa, tözsel doğa dediğimiz visviva kavramı. Kavramı değiştiriyor tabii. Yani hareketin zemininde ne olacak? Bu sizin yaptığınız diyor böyle topu ona vurdu mu ondan hareketi ona verdi. Değil de visviva. Yani ne demek visviva? Canlı faal bir kuvvet var nesnenin içerisinde. Bu veriyor. Bunun zemininde evet. bu var. Yoksa öyle sizin zannettiğiniz gibi e, pimpon topuyla evren e, çalışmaz. Hani bu Descartes'in o burgaç şeyi var ya. E, Çevrinti teorisi. Hocam bir parantez. E, Leibniz üzerine bir müstakil e, şey olur gibi şimdi heyecanı Tabii. anlattınız. E, uygun görürsünüz. istisnai birkaç... olması bakımından belki olabilir. Yani biliyorsun Newtonculuk merkeze yerleşince Leibniz unutuluyor. Evet. Daha doğrusu Descartes de unutuluyor. Onların bilim tarafı unutuluyor. Filozof tarafları ortaya çıkıyor. Tabi o filozofla onların bilimler arasındaki irtibata koptuğu için süpkülatif yorumlara açık oluyor. Yani Leibniz tabii çok etkili. Christian Wolff ondan sonra Baumgarten üzerinden şeye kadar, Descartes, Kant'a kadar gelen bir etkisi var. Daha sonra dediğim gibi 19. yüzyılın ikinci yarısında tekrar matematik ilk hesap makinesini düşünen adam. Farklı matematik sistemleri kuran iki tabanlıdır gibi çok çok yaratıcı bir adam. Ve tabii büyük bir Türk düşmanı da söyleyeyim. Sadece orada Napolyon'un Mısır işgali 1800'lerde Lenz'in yaptığı plana dayanır. Onun meşhur bir planı var. Mısır işgal planı. Bir de şeyi var. Çin ordusuyla müşterek bir hareket planı var biliyorsun hareket planı. Çin ordusu doğudan Haç ordusu da batıdan gelip Türkleri sandviç yapma planı. Amansız da bir Türk düşmanıdır. Tane de değil hocam. Bu Türk İmparatorluğu'nun parçalanması için 3-4 tane... Tabii tabii. Fransız kralına çalışıyor. Kendisi Alman olmasına rağmen. Fransızca yazıyor ama kendinden sonra gelenlere Almanca yazmasına vasiyet ediyor biliyorsun. Kendin... Ve Alman Bilim Akademisi'nin kurucusudur aynı zamanda. Enteresan bir adam. Ait olduğu dünyaya bağlılığı itibariyle de bir tarafıyla saygı gösterilebilecek. Tabii çok büyük bir entelektüel, çok dil bilen. ilişkileri çok güçlü olan. Hala mektupları tasdif edilmiş değil. Çünkü... 5-6 dilde mektubu var adamın. Bir özelliği de hakikati her türlü kü kültürden, eğitimden insana anlatabilme becerisi var. Bu çok kıymetli. Aa, tabii. Yani x, y'dir cümlesini bir cahile de köylüye de anlatıyor. Bir okumuş adam, bir da böyle bir becerisi olan bir adamdır. Yani düşman olacaksa böyle kaliteli olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, hakikaten önemli bir adam. Belki ileride bir hakkında bir program yapabiliriz. Dolayısıyla e dikkat ettiyse bak o yeni bir teoontolojinin teo parçaları nasıl 150 yılda e, ısrarlı bir şekilde ekleme yapılarak bazen farklı güzergahlara girilerek nasıl inşa edildiği görüyorsun. Kolay değil bu iş. Hmm. Ve bu e, yani eleştireceksek bile, hani eleş, modernizm eleştiri bizde çok moda, niceliği eleştirir şunu. Ama halbuki bu yapıların öyle ortaya çıkması bir kasıt üzere yani insanlığa kumpas kuralım ne değil ya belirli şeyleri çözmeye çalışıyor ellerinde bir veriler var verili bir yapı var bu yapı iş görmüyor bunun karşına yeni bir yapı geliştiriliyor bu yapıyı geliştirirken insanlığın mirasını insanlığın abzasını istihdam ediyorlar hı hı. E, dediğim gibi bu yani verili bir plana dahilinde yapılmıyor Yolda yapılıyor pek yani, çok şey ayrıca bu sıfırlı şu an mı zannediyorum bunu da şuradan ilk bölümün arasında sorduğum soruya ilişkiliydi. E... Ellerindeki e, doğruyu bulma ciddiyeti Tabii. E, ne kadar emek harcamış olurlarsa olsunlar her şeyi yıkabilecek, yaptıkları her şeyi yıkabilecek. Aç olan insanın yemek arayışı gibi bu. Ya da susuz bir insanın su arayışı gibi bir şey bu. Buradan yöntemse olarak... Sen şimdi masanda yemeğin var, iyi kötü yemek yiyorsun, ekmeğin var, karnın aç değil, suyun var. E fazla bir arayış içine girmezsin ama yoksa değil mi? buna benziyor bu. Yani manevi açtık diyelim ya da entelektüel açtık ya da o metafizik tarafının güvenliğini sağlamak için, o psikik tarafının güvenliğini sağlamak için senin belirli bir sisteme ihtiyacın var. Olgu olayları, varlığı, varoluşu, kendi içerisinden idrak edeceğim ve anlamlandıracak bir bakış açısına, bir teoriye ihtiyacın var. Bu teoriyi kurmaya çalışıyor adamlar. Çökmüş çünkü. Bunu bizim anlamımız çok zor çünkü bizde öyle bir süreç yok. Ve bu, bu çöküş sadece çöktüğüyle kalmıyor. Bir sürü savaşa neden oluyor. Bahsettik. Bartolome olayı dedik. 30 yıl savaşları dediniz, yüz yıl savaşları oluyor. Bir sürü insan ölüyor. Bunu çözmek için sadece e, fiziksel gerçekliği izah edecek teorik modeller kurmuyorlar. Siyaseti de çözmelerler. Buradan siyaset de üretiyorlar. Newtoncu devletler, de, karşı devletler filan üretiliyor yani. Tabi e, işte laiklik buradan ortaya çıkıyor. Düşünsene şimdi Fransa'yı. Yukarıdan protestanlar, aşağıdan Katolikler. Fransa sandviç olmuş ya. En büyük katliamlar Fransa'da. Çünkü Avrupa'nın ilk yerleşik, ilk, yerleşik ilk düzenli devleti, merkezi devleti, pardon. Merkezi devleti, büyük kültür. Zaten 1. Dünya Savaşı'nı kadar neredeyse tüm Avrupa'nın e, merkezi Fransa. Orada çatışmalar çok sert oluyor. Evet, Hala öyle. öyle Tabii. Ve bunu çözmen lazım. Protestan, Katoliklik. Adamlar en sonunda diyorlar ki ne protestanlık ne Katoliklik, Fransızlık. ...önemli olan. Fransızca konuşan herkes bizdendir. Din milliyetçiliği. Veya bunu aşıyorlar. Sen katolik ol... ...o protestan, o kalvinist sıkıntı değil. Ama Fransız olmak... ...bizi bir arada tutsun filan. Dolayısıyla sistemler... ...ister bilimsel, ister felsefi... ...ister politik olsun... ...belirli bir plan dahilinde... ...üretilmiyor ilk başta. O büyük... ...krizlerde yolunu bulmak zorundasın. Yani karnını doyurmak gibi bir şey bu. Yöntemsel anlamda... Bir kriz nasıl kritik edilebilir sorusunun cevabını bu hikayede Tabii ki, dünyanın geri kalanını yani görebilir yani. mi? Aynı şekilde Sokrates'in, Platon'un, Aristoteles'in, sofistlerin yarattığı krizi çözmek için girişsizlikleri kritikte de okuyabilirsin. Hmm. İslam dünyasında Muhtezile'nin, akabinde i̇bn Sina'nın, akabinde Razi'nin o tahkik hareketlerinde de okuyabilirsin. İslam dünyası ilk defa kriz geçirmiyor ha. Kaç tane kriz geçirdi? ...o krizleri çözmek için ne tür yöntemi... ...Moğolların yarattığı krizi düşün, değil mi? E burada da çok büyük bir kriz var. Ama bu kriz... ...sadece entelektüel bir ...bu kriz teolojik bir kriz. Dini bir kriz. Bu kriz bir bilim krizi. Doğaya ilişkin. Bu kriz bir insan krizi. Bu bir politika politik kriz. Her tamamen sistemi... Tamam hocam, düşün. teontolojik bir kriz bu. A Aynen Her öyle. Teontolojik bir kriz. Bunu çözmek için de büyük mesai sarf edilmesi gerekiyor. Ve Hı. burada... E, süreç içerisinde elbette belirli düzeltmeler yapılıyor ama e, en nihayete de başarılıyor. Yani sadece bu e, nasıl diyelim sömürgelerden kolonyalizm ya kolonyalizm içinde bir teoriye ihtiyacım var ya, Değil mi? Yani o, o basit bir hadise değil demek istiyorum. Hmm. Dolayısıyla, mesela Dolayısıyla şeye giremedik tabi mesela canlı bilimleri. Biyoloji, evet. ziyoloji, botanik, tıp. Çok ilginç veriler var orada da. Beni çok çarptı. Öbür tarafı biraz bildiğim için belki. Çok çarpıcı şeyler var. Yani o arayış ve arayışın sahiciliği ve arayış sonucunda üretilen o kulübe benzetmesindeki kulübeler nasıl çok olduğu ve en nihayetinde bunların bir araya getirildiği buradan bir evin nasıl inşa edildiği ne örnek olması bakımında hakikaten çarpıcı sonuçlar var. Bir e, soru hocam yine. Şimdi Biz aslında kabaca 19. yüzyılın e, başına kadar bir yok 10 18 18'in başına kadar 18'in başına kadar. Zaten bir... çok güzel söyledin az. 18. yüzyıl buradaki bu hızlı işlerin istikrar kazanma dönemidir ha. Hmm. Yani şeyi çık. Kimya'daki Lavazer yüzyılın sonunda yapılan büyük dönüşümü çık. Daha çok buradaki yapılanların istikrar kazanması, kamusallaşması, kurumsallaşması eee yaygınlaşması gibi süreçlerle geçiyor. Tabii. Eyvallah. Dediğin doğru. Buy sonrasında ve içinde bulunduğumuz zamana kadar e, o hikaye nasıl gidiyoru soracaktım ama vaktimiz bitmiş geleceğiz onlara da ee, hemen hepsini niye anlatalım yani? eyvallah O zaman program yapmanın an bakalım ee, Optikten mekaniğe bağlamını biraz daha uzun e, konuşmak isterdim vakit kalmadı ona yok kalmadı hocam e, bir hafta yani şunu söyleeyim sonuna geldik e, o görme olay mekanik bir izahı yaptığı için e, Descartes teknik girmeyelim mekanik e, açıklama modelinin meşhuriyetini sağladı. Yani hmm. göz olayı çünkü hassas bir olay. O optik çalışmasında yöntem üzerine konuşmanın üç kitaptan oluşuyor biliyorsun. O bir kitabı da optiktir. Orada görme olayını mekanik karakterde açıklama becerisini gösteriyor Descartes ve bu e, o epistemik cemaat diyebileceğimiz bilim insanları arasında ha bu mekanik açıklama modeli, görme olayında açıklıyorsa, o fiziği aydı aydı açıklar gibi bir psikolojik hmm. bir moral değer katıyor Ayısız ki. Hayıtsız kalınamayacak çok, tabii, bir netlik. Çok sahip. önemli o. Evet, evet. Eyvallah hocam. Ee, Bitirdik mi yine? İsterdik ki biraz üzerine bir şeyler konuşalım. Ee, sizden bir hülasa alayım ama hiç vaktimiz kalmamış. Eyvallah. Peki. Ee, önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.